Pek yaşa olur musun? Hayır, Ankaralıyım. Kürt müsün? Hayır, Çerkez emir. Kimlerdensin? Kimlerdensin? Çatıroğulları'dan. Hangi örgütten siz onu soruyorum? Bana keriz numarası yapma! Bir numara yaptım yok. O kerizlik bende doğuştan beri var. Hiçbir örgütle alakam yok. Beni adamdan sayıp alacak örgütle zaten ben girmem. O örgüt İbrahim'e kaldıysa örgüt bile sayılmaz. <gülüyor> Bana bak İbrahim! Ben çabuk sinirlenen bir adamım. Bu benim en sakin abim, sinirlenirsen senin için hiçbir şey olmaz. Sinirlenmiyorsun, sinirlenecek bir şey yok, sinirlenir kimseye yaramadı. En sinirlenmesi gereken benim, bakın ben bile ne kadar sakinim. İyi o zaman anlat bakalım sakin sakin. Anlattım ya komutanım, yani sayın amirim, askerim ben, vatani görevim yapmak değilim. biliyoruz, ben dönüp dolaşıp aynı şeyi anlatma. Niye firar ettin askerden? Firare etmedin ne firare ya dağıtım yapıldı üç gün yol verdiler iki gün Ankara'ya uğrar üçüncü gün gider birliğime teslim alırım dedi. Haa! Birliğe teslim olunmaz! <gülüyor> birliğe katılınır, karakola teslim olunur. Ha, sen bu yaşa kadar niye askere gitmedin bakayım? Olmadı. Ne olmadı? Kısmet oldu. On altı yıl kaçmışsın lan askerden! Evet ulan! ağzından çıkanı kulağımda yüzüm böyle bir çarparım duvara çıkartma olursun ha! Sen! Bana nasıl lan diyorsun lan! biz bana nasıl diyorsunuz? Size demeyin o zaman en sinirlendiğim laftır! Hayatta hiç kimse bana ulan diyemez! Ben bu yüzden enişteyi bıçakladım! <gülüyor> Cinayetin de var yani ha! Hayır enişte yetişenli olduğu için bir boku olmadı! <gülüyor> neyse neyse! Enişte katliamına daha sonra getirirsin! Ona bak! Sen! On altı yıl askerdeh kaçtıktan sonra niye kalkıp askere gittin? Kısmet işte. Ne kısmeti ha? Asker kaçağı olarak yakalanıp, burdura jandarmayla gönderilmişsin. E, eniştenin inekliği. <gülüyor> Beni ihbar etti. Ne <gülüyor> yani ne ne ne? İhbar etmeseler gitmeyecek misin askere ha? ha? Sen bu vatanın evladı değilmişsin. Evladıyım, dıyımdır yani. Kafa geldim T nokta C nokta. Şimdi bu vatam benim İbrahim diye bir evladım yok mu diyor? Bana bak İbrahim, en sinirlendiğim şey soruya soru bile cevap verelim. Sen sormayacaksın, ben soracağım, sen cevap vereceksin. Cevabın içinde soru işareti olmayacak. Bana, sen 16 yıl nasıl kaçtın askerden, seni kimden kolladı? Museballama nelek oldu baba? Benim yaşımda bizim askerlik şubesi bir bina adam bir binaya taşınmış. O sırada bazı dosyalar kaybolmuş. 16 yıl beni hiç kim sarıp sormadı. Sen niye gidip arayıp sormuyorsunuz? Beni niye arayıp sormuyorsunuz diye? ha? yani askerlik yapmak istese gider, sorarsın. Gittim sordum, almaya çıktım ben. Yeri askerlik yaz lazım oldu. Gittim şubeye senin burada kaydın, kuydun yok mu? Sonra oradaki yazı çocuk İbrahim abi şubeye taşınırken bazı dosyalar arazi olmuş. Seninki de o arada gitmiş herhalde. İstersen sen artık bir iş hiç kurcalama. Siktir et dedi. <gülüyor> Nüfus kağıdını götüreceksin, İkamet kağıdını götüreceksin, yeni dosya açtıracaksın, lan! Sayın amirim, bilmiyorum siz dört mı gittiniz fakat kimse askeri öyle koşa koşa gitmez. Ben de şöyle bir işimi okuyayım ondan sonra giderim dedim. İş kurma işi biraz uzadı. Ben askere gitmeyeceğim dedim ki. Lan <gülüyor> Lan deme vurma! Siz de benim ben de vurabilirim. İsmim İbrahim. Sayın, sayın amirim, sayın amirim! Ee, bu İbrahim arkadaşımız çok stresli, daha sorgulama kıvamında değil, izin verin ben kendim size biraz nöroloji ve de endokrinoloji. Rahatlasın, siz ondan sonra sorgulayın amirim. Memurum. Buyurun amirim, sus. Şimdi bana bak, bu iki gün içinde Ankara'da planladığın eylemler mi vardı, kimden emir alıyorsun? <gülüyor> Ne eylemi ya? Garajda polisten niye kaçtım? Oradaki bir kontrol yapıyordu, askerin bir sorun problem olur diye öyle koşmuş bulundum. Senin orada içinde gizli faaliyetlerin yok mu be? Gizli faaliyeti, askerde gizli faaliyete vakitim var. 1-3-3-5-5-7 devamlı nöbetteyim ben. Bütün nöbetleri İbrahim'e yazarlar. Niye bütün nöbetleri İbrahim'e yazarlar? Gerizim ya ben. O Cemalettin Yüzbaşı da bana gıcık. Niye gıcık sana Cemalettin Yüzbaşı? Lan dedi diye kafa attım. Bellanın tekisin sen yani ha? Ben işte ya bu çok cemalette yüzbaşı etafa. Hayır komutanım ben aslında çok sakin adamımdır sadece bu lan lafına tahmin. Bana bir... bak bana bak seninle burada Ankara'ya gelen otobüste başka asker var mı? Yok. Onların Ankara'da bir işi yok. Ha, onların Ankara'da bir işi yok. <gülüyor> Ama senin var değil mi ha, ha? Onlar kim? Öbürleri daha tuğ öbür var. Öbürleri öbürleri bir örgütsünüz yani. <gülüyor> evet. Ha. Müze, müze. İşte böyle tatlı tatlı komünist İbrahim. Şey Şimdi örgütün başçiliği. Albay Niazil. Albay Niazil de işin içindeymi mi? İmden dili çocuk hamili bu. Örgütün adı ne? Tüm silahlı Kuvvetleri. Sen benim madalyamı geçiyorsun lan? Hayır lan soruyorsun söylüyoruz. Şu an içinde bulunduğu bölge Çangı Türk ordusu. Sayın amirim, sayın amirim. Sanırım bu İbrahim arkadaşımız boş konuşarak bizi uyanıyor. Bu sırada öbürleri eylemi gerçekleştireceğim oğlum. Buyurun amirim. söz Emredersiniz amirim. Ben sus dedikten sonra emredersiniz de gerek yok. Ben emrettiğini bilmiyor muyum? Anlaşıldı amirim. Anlaşıldı da gerek yok. Anlaşıldığını biliyorum. Anlaşıldı mı? Ee... Sa sa sayın abim sanırım bu memurum boş konuşarak bizi oyalıyor bu sırada öbürleri eylemi gerçekleştirecek. Hangi eylemi? Bilmiyorum memurum bilirim nedir o eylemi öyle? Bana bak İbrahim. İçerde gayet hijyenik işkence aletlerimiz var. Senin gibilerini çok gördük. Makineye bağlandı mı bulbul gibi öterler. Ne makinesi? Öktürücü! Memurumsuz. Evet. Sus. Sus. Ben tabii hiçbir zaman işkenceden yana değil, insan insana böyle bir ayıbı yapmamalı. Sayın amirim bizim yaptığımız bir şey yok. Makine otomatik otomatik. Evet. Asıyorsun düğmesini kendi kendine yapıyor. Ortada bir ayıp varsa makinenin ayıbı. Evet. Onun için bütün bildiklerini anlat. Seni çükründen tavana asmak zorunda kalmıyor. Onu da yapıyor mu makine? Tabii canım, makinenin yapmadığı yok ki! Memurum! Şimdi bana bak! Sen, Ankara'da neden doğru o eve gittin? O ev merkez mi? Ne merkez ya? Muzaffer'in evi. Muzaffer, benim 40 yıllık arkadaşım, kan kardeşim. Muzaffer, seni tanımıyor. Nasıl tanımıyorsun? Tanımıyor. Muzaffer beni tanımıyorsa ben onun evinde ne arıyorum? <Gülüyor> Amirim o cigarıdan bir tane de ben içebilir miyim? Hayır! O zaman az birazcık ara verseydik çok uzun sürdü bu soruşturma benim artık illaki bir cigarı içmem şart! Muzaffer'i getir! Muzaffer de burada? Evet burada gelsin bakalım tanıyor musun tanımıyor musun? Ya madem Muzaffer bu da, sen kaç saattir onu niye getirtmiyorsun? sayın amirim getirttik Muzaffer'i en sıkışık bir şey kapansın bu konuya ya! <gülüyor> <gülüyor> ha işte geldi merhaba Muzaffer neresime karşı bir ya? Kim bu? Ben bunu tanımıyorum, tezgah açmıyım bana he? Ne diyorsun sen Muzo? Aaaa, adımı bir yerden öğrenmiş olmalı, ben bunu tanımıyorum, iş açmıyım benim başıma. Alo Muzo? Oğlum Zafer? Ben senin kanka kardeşin değil miyim? Evine zırt pırt girip çıkartan değil miyim? Söylesene be! Ay ay ben bunu tanımıyorum, avukatımla görüşmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu memurum, ne gülüyorsunuz şimdi? <gülüyor> şey amirim... Bu günlerde her yılın avukatını istiyor. Çok üst oldu bu avukat esprisi. Otdiş şartım yani. Ya Muzo, sen nereden tanımıyorsun beni? Ben sizi tanımıyorum kardeşim. O zamandan beri siz de biz de olduk Muzo. Bana bak, bana bak. Sen sen bu adamı tanıyor musun? Tanımıyorum dedim ya ne istiyorsunuz benden ya? Faile meşhur bir benim üstüme ne yıkacaksınız? Seni tanımıyorum. Yalan söylüyor Sayın Ağabeyim, nasıl tanımıyor? O beni tanımadan benim evimde ne arıyorum? Doğru, o da var ya. Senin evinde ne arıyordu bu? Ha. Benim gidelim gidelim çok olsun. <gülüyor> Akşam ev yine kahvabalıktı. Birileriyle gelmiştir. Siz kimle geldiniz bizim he? Niye onlarla çekip gitmiyorsunuz? Niye gizlice bir odaya girip bizim evde kalıyorsun kardeşim? Siz kimsiniz? Terörist misiniz, nesiniz ya? <gülüyor> Oğlumuz o kahpenin mi yok. Sen yani niye şimdi burada beni tanımamazdan geliyorsan, Bu tipi tanımıyoruz. Ben <gülüyor> çıldırtmayın beni! be! Sayın amirim. Sayın amirim. Bu iki arkadaşçı çok geldiğinden biraz elektrik verelim hemen birbirleri ne oldular Hayır benim işkence yok. İşkence yok. Bana siz ikiniz siz suçunuzu biliyor musunuz? Suç ya bizim bir suçumuz yok. Ölen bu falan diye bir hiç olmaz. Şans konuşması ben tanımıyorum. <gülüyor> Üç ayrı suçtan aranıyorsunuz. Yok ya, evet. onlar oğla birlikte aramıyor olamam! <gülüyor> Sayın amirim, bu iki arkadaşın birbirlerini hatırlamaları için bir rötoşoka ihtiyaçları var! Hayır memurum, işkence yok! İşkence yok! <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ilerler giderim. Benim Strasburg'ta... <gülüyor> Avukat arkadaşlarım var, çok dava açarım. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Biliyorum. Muzo. <gülüyor> Ha ona göre yani işte. <gülüyor> Sayın amirim, bu muzaffer lafla falan yolu geleceği yok. Çin'den gelen yeni makineyi denirsen... Hayır memurum, işkence yok. İşkence, i̇şkence yok. Bakın, suçlarımızı itiraf eden birer ifade hazırlattım ben. Basın altına imzayı bitsin bu iş. Vakit geç oldu yani ha. Bizim de çoluk çocuğumuz, evimiz barkımız var yani. Bir suçu Sayın Ağabeyim. Benim bir suçum yok. Benim tek suçum bu Muzaffer'in evine gitmek. Karak asker kaçarsın. İş askeri mahkemeye giderse yanar. Askar kaçak falan değilim. Dağıtımı yapılmış birliğime katılmayayım. Kuzatmayın imzaların şunları be. Ben ilk bir şey imzalamam. O imzalamadıktan sonra ben hiç imzalamam. Ne imzalacakmış <gülüyor> Bunları imzalamadan buradan çıkamazsın. Ne yonlar? Suçlarınızı itiraf eden ifadeler. Neymiş o suçlar? E, otomobil gaspı, marketten para gaspı bir de kahveye molotov kokteyl atmak. <gülüyor> Sayın abim, siz mutlaka beni başkanım İbrahim'le karıştırıyorsunuz. Ben dört aydır askerim, zaten bu mutanaklarda bizim olmaz. Benim tek ideolojik sorunum enişte. O yalan söylüyor olabilir fakat benim bu işlerle hiç yok? O yalan doğru. söyleyecek ol, ol, ol, Bir dakika, bir dakika. Bakın. Bir, eğer suçunuz yoksa, mahkemede her şey çıkar ortaya, ha, ha Bu eylemlerin beraat edersiniz yani, bu eylemlerin yapıldığı gün ve saatte... ...nerede olduğunuzu ispat edersiniz, kurtulursunuz ama... ...bu böyle hazırlanmış artık bana bak. Buradan geriye dönüş yok, yok. Burada Sayın abi, ben niye bunu imzaladık mahkemelerde askerim ben ya? Bırakın beni, gideyim, birliğime teslim olmam lazım. Benim gece otobüsünden gitmem, şarj sabahın, iştifası olmam lazım. Ya bunları imzalarsınız? Kağıtta memurum size döve döve zorla imzaladın Ben ortada bir tatsızlık işkence olsun istemiyorum. Ben sizi düşünüyorum. Bu kadar işte. <gülüyor> İmzalar ben. gidebiliyor muyuz? Nereye? Nereye? Askerim ben birliğime katılmak istiyorum. Bana tüfeği mi verin? O mahkemeden sonra. Dur mu? O zaman beni askerliğim yanar. O yandı zaten. Yapma ya. Hadi imzala. İmzalama. Askerlik yanlıktan sonra ne imzalacakmışım. Ne imzalacakmışım. Askerler kurmaya bir telefon edebilir miyiz? Bana bak. İmzalamadan çişe gidemezsin. Ne ya? Benim çişim falan yoktu. O, o, o. Biz mahkemede hemen merak eder miyiz? Suçun yoksa tabii. Benim suçum olacak. Benim işlerle alakam yok. O zaman ben imzalayayım kurtulayım. Siz bu muzoyla uğraşın. İmzalama Sen siz salak. Sen imzalama Gör göremanın kimi. İmzalamayayım sabah kadar dayak yiyelim. işkence mi görürüm? Sabahleyin illaki imzalacağım. Madem imzalacağım sabah kadar odayağım yiye yiyorum ben. Değil bu komutanım? Yani sayın amirim. Çok zekisin İbrahim. Aslında ben cin gibiyimdir. Fakat belli etmem. Belli oluyor. Bunlar hemen belli oluyor değil mi? <gülüyor> belli oluyor. Fakat İbrahim biz öyle işkence dayak gibi şeylerden hiç hoşlanmayız. Ayrıca yani bizim içinde yorucu olur. Evet sayın amirim. O dünan akşam, akşam gelipten ısrar ettikleri imzalamayacağız. Hayır. sabah kadar uğraştırdılar bizi. Sabah beyin kan veban imzaladılar. Bütün itiraf benim kan oldu. Hadi Muzo sen de imzala. İmzalamazsam ne olacağız? İmzalamama yok. Ya imzalanacak? Ya imzalanacak? Çete dedikleri siz mi oluyorsunuz? <gülüyor> Hayır onlar daha değişik bir fraksiyon. Bana bak Muzo Muzo. Muzo <gülüyor> yeşilin bunu. He lanasın. Ya sabaha kadar işkence dayak, hah! biraz dayak ye, besince imzalarsın. Ben işkence dayak. hiç ya doktor bey, bilirse ayet baş parmağımda patik var. Ben onu aldırınca baygınlıklar geçiriyorum. Kimse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> imzalarsan mahkemede reddedebiliyor muyum? Tabii, tabii bunlar sadece dosya tamamlansın, mahkeme başlayabilsin diye formaliteye bırakılır. Bu teslim sağalalım ya. Güzel. Güzel. Şimdi söyleyin bakalım üçüncü adam. Hangi adam? Bu eylemleri üç kişi yapmışsınız, değil mi? Üçüncünün de adını söyleyeceksin ki, dosya tamamlansın, mahkeme başlayabilirsin. Ne üçüncü adamı ya? Ben bir tatsızlık olmasın diye imza alırım. <gülüyor> Ve şimdi bir de üçüncü adam mı uyduracağız? İbrahim, İbrahim verin bir arkadaşınızın ismini. Olsun bitsin, yoksa mahkeme başlamasın. Başla başla başlamasın ya! Ben imzaladığıma pişman oldum zaten ya. <gülüyor> ne imzalıyorum işlemediğimi suçun altını <gülüyor> Mahkeme başlamazsa, içeride öyle yatarsınız. <gülüyor> Hangi içeride? <gülüyor> Turistik tesislerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Tepte double, single, yalnız senin için... ...türenç yok canım. Yani biz şimdi hapse mi giriyoruz? Ama öyle değil mi <gülüyor> İbrahim? Olur mu senin İbrahim, İbrahim bir dakika. Bak, o, da bir dakika İbrahim. Bir dakika İbrahim. Bak, bak hat, hat, hat, hat. Suç ortada. İtiraf ortada, ikiniz de imzaladınız, ikiniz de imzaladınız, ben şimdi sizi sokağa bırakamam, ben sizi sokağa bırakırsam ben suçlu grubunda kalırım, bugün polisten şakır şakır eşar soruyorlar, ama bak İbrahim, verin bir arkadaşınızın ismini, ha, verin bir arkadaşınızın ismini, ben babalık yaparım size, hemen dosyayı o şeyi tamamlarım, gönderirim, mahkeme başlar, İçeride fazla kalmazsınız. Yapma ya, benim yarısama eksim baktı, çok önemli toplantım var. <gülüyor> Ve benim de iştiva yetişmem lazım. Gece otobüsünden gitmem şartı. <gülüyor> Söyleyelim o zaman birine. <gülüyor> Aydın'ı söyle. Aydın diktepe. Kim o? O arkadaş işte. <gülüyor> Üzüncü <gülüyor> Esas çocuk. <gülüyor> Adresi. Adres olarak tam bilmem de komutanın Kızılhayda balıkçıları ve yanında büfesi var ya. Muzo neydi bizim adının büfesinde adı? de ay mi? dım büfemi? Aa ben sizi tanımıyorum ki kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sen olsun onu görecekken senin yüzünden başıma gelene bak. Aldatdım çaldın efendi efendi git birliyetesin o. Niye Ankara'ya geliyorsun? Hadi geldin babana git kız kardeşine git. Niye girip benim başıma temelleşiyorsun? Benim de başımı yakıyorsun. Tanışıyor musun? Niye kışına polis takıp benim eve geliyorsun? Bana mı söylüyorsunuz Allah aşkına? O zaman bozma benim İbrahim! Hayret! Adımı da bir yerden öğrenmişsiniz. <gülüyor> Mahvoldum ya. Tam zengin olacağım diyor. Senin üstünden başıma gelene bak. Polisten kaçtığını bana söylesen... ...beni çeve alır mıyım seni? Ben polisten kaçmadım ki. Ben o Arap polisin işgüzarlığı. Ben koşuyorum diye kovalıyor salak. Kovalanacak bir şey yok. Her şeyi odallama dallama eniştemin yüzünden oldu. Eniştemiz ihbar etmez. Hayatımızda böyle polisi olaylar yok, askerlik yok, iştiva yok, komutan yok, şuradan bir kurtulayım. İlk iş o, enişteyi öldüreceğim. Sen niye bir kere burada beni tanımamazdan geliyorsun? Kız kardeşler senin, enişteyi öldürseydin, enişte çiracından gelip tam paşa paşa yap. Haydi. Yatış öyle pek paşa paşa sayılmaz. Hatta yatış da denilemez. Böyle bir faullü duruş işte. Yahu karanlık işlerine beni niye karıştırıyorsun? Ne kadar anladık şimdi be lan? görmeye geldi mi? Niye geliyorsun? Niye dönüyorsun? Gürük ne yapacaksın? Gördün? Oldu. Muzo kan kardeşi değilmiş daha kardeşim. Bu küçük ya bu aptalca şeyler. Daha ne kardeşim parmakları kes birbirine süde. Oo sen çok değişmişsin Muzo. Evet değiştim. Tamamen allahsız olmuş. Benim tanıdığım buza gitmiş, yerine başka bir adam gelmiş. Fold'un yanıyağını sana etsin, bak da çok önemli toplantım var. Ya durup durup gel, Aydın'ın da başını ya! Niye <gülüyor> onun adını ne aklım Biri lan aklıma o ya. Remzi'yi mi söyleseydin? <gülüyor> Kimsiz önüme ya! Aaa niye söylüyorsun? Akire başlıyor ya! Savaşlamasın mahkeme! Sen askerden kaçıp bana gelmesen dönen mahkeme söz konusu değil. Yaksın bir İbrahim! Ya ya. be bir şey yok, bir suçumuz yok ki her şey anlaşılacak. Olan bana oldu, askerliğim yalnız. Sağs! Sağs! Sağs! Tamam kes İbrahim, kes. Bana da versene Ver sigara? Çok az sigaram var. <gülüyor> Buradan ne zaman çıkacağımız belli değil. <gülüyor> Oğlumuz okulluk yapma. Bu durumda zaten yetmez o sigara. Rahatsa bir kor, bir bulunacak attır bir sigara. Hayatta verme. <gülüyor> O. Seni şimdi burada boğarım. O geri kalan cigaraların hepsini yalnız içmek zorunda kalırım. Her cigara yakışımda rahmetlinin cigarasıydı diye dertlenir. Benim öyle derin derin dertlere garbetme attırmış cigara. Ayıyla aynı kafeze kapatılmış gibidir. Sensin Ali. <Gülüyor> Azman evlenmiş mi? Bilmiyorum. Bana ne? <Gülüyor> Evlenmiştir o masum. Sen o karı için geldin değil mi Ankara? Hayır öyle iş varır. <Gülüyor> İlgisi yok tutukla Buradan nasıl çıkacağız? Demiyorsun Asuman'a evlendi mi diyorsun? O kadar Asuman'ı meraklıyorsan babana gitsin! Kız kardeşine gitsin! Ben onlarla küsüm. Allah cezanı versin İbrahim. Yani. Verdi işte daha ne verecek? Benim nasıl çubar beke? Var tabii polis seni kovalıyorsan hıyar gibi kaçıp benim eve geliyorsun. <gülüyor> polis zaten heyecan arıyor pat içerideyiz. Benim yarın sana eskim battı çok önemli bir toplantım var. Fransızlardan sipariş almışım burada atölye tutmuşum. Fıstık gibi mi at almışım yarın sabah Exim Bank'tan kredi alacağım iş bitecek. Sen askerden kaçıp para gelmesen. Ben yarın sabah zekirim ya. Ben askerden kaçmadım oğlum dağıtım yapıldı. Niyazi Albay bana kıyak yaptı. Üç gün yol verdi. Gider iki gün Ankara'ya olan oturur muz efendi efendikine bir rakı içeriz dedim be. İyi boki. Polis niye seni takip ediyor? Hiç. Polisin salaklığı işte. Ben kaçıyorum diye kovalıyor salak. Kumarınacak şey yok. Sen ne kaçıyorsun? Hiç. O da benim salaklımızdım. Işte. <gülüyor> kaçıyorum ben bir askerim ben dağıtımım yapılmış yol kağıdım kırçıbile erbokum nizami ben ne kaçıyorum kaçılacak bir şey yok da tabii polis bana birden bire hey sen gel bir gel gel <gülüyor> sen niye vurdurdun siirtangar üzerinden gidiyorsun bakayım bakayım bakayım bakayım. Yoksa Ankara'da buz oyuna oturup efendi yine rakı falan mı içeceğim? <gülüyor> Diyecekmiş gibi bir psikoz oldu. <gülüyor> yani öyle polisten gözümüzde kala kaldık, ben koşmaya başlayınca o salak da kovaladı da bir. Kovalanacak bir şey yok. <gülüyor> Asker kesinlikle biraz geçmiş olduğum için... Burdur'da da çarşı izinlerinde falan asker elbisesi gibi terörist diye çok götürüldü bu. Genelde götürüldüm ya. ya devamlı götürüldüm işte. Değil mi? O zamandan beri ben de polis ya da iz nokta gördü müdür? Öyle bir kaçmak psikozu yani işte. psikozuna! Herkes gibi 20 yaşında hissedin askere. Şükrü imandan sonra giderim askerde rahat ederim dedim. Ne işi be? Ben bildiğim birileri kumar oynarsın. Sermaye olmadan işi neyle kurarım ben? <gülüyor> Satalım şu dükkanı dedim. Bama Benden kıymetli oldu o sürük dükkan. Kumar oynamadan sermaye ne yapıyorum ben? Sittin süredir kumar oynuyorsun. Ne gibi bir sermaye yaptın? Tamam şimdilik kötü gidiyor. <gülüyor> Ama bir gün dönecek bu şans. Döndü işte. Vapustayız. <gülüyor> <gülüyor> Burası vabuz ne gibi göre? Nazarethane. <gülüyor> vabuz. <gülüyor> İkinci perdede. <gülüyor> Yedi yıldır işletmiyorsun. Yedi yıldır oradayım ben. Orada herkes sanır hiç kimse hiç, hiç yanlışım olmamıştır abi. Öp, öp, öp, öp. abi demeyeceksin bana, amirim diyeceksin. Tabi ağabey, tamam. yani affederseniz durumu bilmememizden kaynaklı oraya sayın amirim hiç böyle bir durumda kalmış değiliz o bakımdan yani. Beni kızlarında herkes sanır, yedi yıldır orada kimselerin farklı tartışmam olmamıştır. Kitapçamı tabii sorun. ...benim adımı vermeden sonra... ...kimaranın Er Efendi müfecesi değil... ...aygın demezse bileklerim keserim. Bir tek bir vergi borcumuz vardı geçen yıldan. Onun için getirdiyorsanız beni buraya... ...onun bir cezası vermeyeceğiz. Muhasebici gitti konuştular gidiyoresine. Üç taksi bir çek şey. Çekmeyeceksin. <gülüyor> Kızılar gelir gider... ...senin büfeye? Herkes gelir. kızlardan kimler geçiyorsa onlar gelir işte. Ankara Doğuk'ta kızlardan kim geçmez. Yani şöyle sürekli gelen belirli tipler yok mu? VAR! Hah! Hah! Onları Onlar kim? Orların taksicileri, balıkçılar... Ben örgütü soruyorum be! Örgütü! Hangi örgütü? Senin bir örgütle ilişkin yok mu? Hayır Sayın Ağabeyim, benim hiçbir örgütle ilişkin yok. Fakat tabi bizim her örgütten müşterimiz olur. He. Biz bile miyiz hangi örgütten? Dev yolcusu gelir, izbullahsızı gelir, kızıl orası her örgütten adam geçer oradan. Ben parayı uzatana malı veririm, hangi örgütten siz sormam. sorma <gülüyor> Taksiye üçünüz birlikte mi bindiniz yoksa birimiz taksiyi gasp edip öbürlerini başka bir yerden mi aldın? Hangi taksi? <gülüyor> İbrahim Şatır'ı tanır mısın? Tanırım. Muzaffer Gürtepe'nin arkadaş mısın? Evet. Güzel. Marketten para gaspında üçünüz birlikte miydiniz? Hangi market? <gülüyor> Sabrımın bir sınırı var. Vakit geçiyor. <gülüyor> Hemen bütün bildiklerini anlat. Valla istiyor bilmiyorum. Amir Bey benim anlattığınız olaylarla hiçbir ilgim yok. Yok ya. Yemin ederim Sayın Ağabey. Baba yemin ediyor. Yemin ediyor gözlerimin içine baka baka. Yalan yere yemin ediyor. Hep böyle yaparlar. Daha bir tanesinin çarpıldığını görmedim ha. Çok haklısınız Sayın Ağabey. <gülüyor> yani, yani, kimi getirsek buraya? Suçsuz. Hiçbir şeyden haberi yok. Biz sanki kimi tutuklayacağımızı bilmiyormuşuz gibi. Sanki. Sayın Amir, ben bu arkadaşımız isterseniz laboratuvarı alayım. He. Şöyle etrafı bir dolaştırayım. He. Sonra getireyim o Hayır memurum işkence yok. Bence de olmaması gereken insanlık dışı bir <gülüyor> şey. Evet evet ben de zaten elimden gel yaptırmıyorum. Yoksa içeride dünya standartlarına uygun donanımımız var. <gülüyor> Mesela göbekten iş ettirebiliyor. Ama bu işte değil de bayağı tıbbi bir operasyon, onun için sen bana söyle bakalım şimdi, söyle. Bu kahveye attığınız molotof kokteyllerini <gülüyor> evde mi yaptınız yoksa dışarıda bir yerden mi aldınız? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? lan ne gülüyorsun? Ahmetem sivsivim bozdu. Bozma sinirini, benim de sinirim bozulacak sonra, ha? Bak, bak burada İbrahim ve Muzaffer'le birlikte işlediğiniz suçların birer tutanağı var. Bak, onlar imzaladılar, kurtuldular. Sen de bas altına imzayı, bitsin buraya. Ben onları tanırım fakat böyle bir suçları işlemişim yok. İbrahim Şahlı zaten, bir yanlışlık olacak. İbrahim ve Muzaffer şu anda aşağıda nezarethane döner seni bekliyor. <gülüyor> İstersen hemen bas altına imzayı verir. Git kavuş arkadaşlarına, çok imzalamazsan bana bak, sabaha kadar işkence dayan, sabah memurum seni bir sedyeyle kan revan içinde götürür, bırakır arkadaşlarının yanına. Ben ortada bir tatsızlık işkence olsun istemiyorum, ben seni düşünüyorum. Tamam damir da, benim Allah'tan falan yollay, hiçbir kim yok, niçin durup dururken böyle bir suç hissedeyim? Üstlen diyen kim sana be? Üstlen diyen kim? İmzala! İmzaladın diye ipe gitmeyeceksin ki ha? Eğer suçsuzsan, suçsuzluğun mahkemede çıkarın ortaya. Ben suçsuzum zaten, benim bir şey imzalamama gerek yok. Bana bak, bana bak, Benim de sabrımın bir sınırı var dedim sana ha. Lan ben daha eve gideceğim be, ha? İki saat uyuyacağım. Ondan sonra tekrar çocukların yapamadıkları matematik planları var bu arada. O problemleri yapacağım. Ondan sonra tekrar mesaiye geleceğim. Bize de yazık be. Biz de insanız yani artık. Çok haklısınız Sayın Amirim! Kaç keşidirdin uykusuzluk? Ya, uykusuzluk bir şey değil. O matematik problemleri yok mu çocukları yok mu istikametinde birbirinden 40 dakika arayla kalkan tren problemleri var, çıplatıcı yani. Ee, evet çok sinirdir o trenli problemler. Okuldayken ben de gıcık olurdum onlara. Bir de suyla dolan havuz problemleri. Yani Aydın Karay. Onlar var ya onlar resmen işken. <gülüyor> sayın Amirim! Ha. İşkendir dediniz de aklıma geldi. Hayır varım işkence yok. İşkence yok zaten işkenceye gerek de yok. Çünkü Aydın Bey kardeşimiz imza imzalayacak. Çünkü imzalamazsa dosya tamamlanamıyor. E dosya tamamlanmayınca mahkeme başlayamıyorum. Sen... Bir kağıdı bana atfedilen bu suçları kabul etmiyorum. Konuyla ilgim yoktur diye yazık imzalasa. <gülüyor> Öyleyse tamammazsa dosya. Nasıl olsa mahkemede her şeyden çıkacak mı? Suçum var sarkıda başlayamıyorum. <gülüyor> Devam <Değil, abim>. edin. <gülüyor> Değil. Sayın amirim ben bu adın arkadaşımızı isterse laboratuvara alayım. Şöyle teknolojimiz hakkında gereken bilgileri tek tek vereyim sonra getireyim abi. Evet evet en iyisi, en iyisi olacak. Aydın Bey kardeşimizi laboratuvara götür. Bir görsün böyle onun da beyni aydınlansın biraz. Ondan sonra buraya getir gene bana bak. Sakın uygulamaya geçme işkence yok. Buyurun Aydın Bey ben size şöyle alayım. İşkenceden kastımız değil. Şun diyeceğiz ki. Şiş nereye yapılacak? Yapılmayacak. Nasıl ben? Tuzak tuzak ne kadar dedin? Bir yere bu ne kadar? Alo Memur Bey. Amir bey, alo, Kimse şey yok mu? Ne var? Kimsiniz? Sarı be, ne, ne istiyorsun? Çişim var. <gülüyor> yap oraya. Tam nereye? Bululduğun yere yap. yalnız dikkat et gözlere doğru yapma yüzüne geç. Kim yerden bahsediyor. Yıldız Karayel. <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun? Evet. O da mı dağoya geçiyor? Gayet tabii. <gülüyor> Benim şişim mi olacak? <gülüyor> Devamlı şişini düşünme. Başka şeyler düşün. <gülüyor> Unutmak lazım. Ne unutmaz be, ucuna gelmiş yapma durumundayım. Askerlik krallıkmış beğerse, ben askerlere mapus yattım. Mapus yattım yerden tuvalet vardı, lavabo vardı, penceresi vardı, gökbüsü görünüyordu be. Mapus yatmayı seviyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> ne sevecekmişim, de hayveden girdim. Olay bile sayılmaz, gazino sorumlusu, Ekran Başçavuş'a iki tokat attım. Başçavuş'a tokat atılır mı be, girer şimdi içeri. Bana lan dedi. Askerde herkese lan dedi. Askerin bir adı da landır. <gülüyor> Ben dedirtmem arkadaş, dedirtmedim Ne de. ilk günden koydum ben tavrım. Her sabah beş bin metre koşuluyor, 18 yaşında oğlanlar tazı gibi koşuyorlar önümde. Sen git de ablan gelsin, yaylalar yaylalar. Ben de arkalarından yay topluyorum tabii. O <gülüyor> Cemalettin yüzbaştan gıcık oraya dikilmiş birdenbire bana seslenip ihtiyar. Sen de koş, kötü kaldır lan demez mi? Hadi göt neyse de. Lan duyardım ha, devrim döndü tabi çark ettim oradan geldim uçarak bir kafa o Cemalettin yüzbaşıya. <gülüyor> Şırrak kaşı yer oldu. Seni oymadılar mı? <gülüyor> <gülüyor> yani ondan sonra sabahları iştivalarda çıkardı beni uzun uzun dövdü. Yarık kaş Cemalettin. <gülüyor> Ondan sonra öyle kaldı biliyor musun? bunu biçim koymuşsam kapanmadı o kaş. Ortadan hemzemin geçit kaldı. Orada <gülüyor> kaldı, kaldı yarık kaş cemal ettim. Çok dövdü beni yarık kaş. Çok dövdü fakat bir daha hiç lan diyemedim. Öbür kaşın korkusundan biliyor musun? Ona da bir koysam o da hemzemin geçit dört kaş cemal ettim <gülüyor> Çok dövdü beni. Fakat bir daha hiç lan diyemedim. Ben dedirtmem arkadaş. Yalnız... Bu çişin tutulacak durumu kalmadı. <gülüyor> Aynen şöyle bir kenara yapılacak. Ortalık kere yapacak mısın ya be? Şöyle kenara yapacağım işte. Yapma ya leş gibi kokar. <gülüyor> Allah Allah Muza seninki gelince ne olacak? Bilmiyorum. Ne kapattan insan çişi geldi ne yapacağı düşünülmemiş. <gülüyor> Hadi çişi tuttuk diye. <gülüyor> <gülüyor> Büyük gelince ne yapacağız? Maymun muyuz bir kafese yapalım? Bundan sonra Avrupa toplumuna girmeye uğraşıyoruz. Afrika toplumu konuşsa biz oraya daamazız değil mi? Ya avukat mı şamsan şey acaba? İyi olur aslında. nereden ne yapabiliriz? Telefon etmemiz lazım. Nereye? Benim teyzemin kızı var, Meldi avukat. Benim onda vekaletim var. Ama benim onda vekaletim yok. O önemli değil. Ben çıkarım, sen kalırsın içeride. Ben seni düşünmüyorum, tamamen kendimi düşünüyorum. Alo! Alo Memur bey! Ne var? Efendim, bir telefon edebilir miyiz? Nereye telefon edeceksin? İki kız arkadaş çağıracağız. <gülüyor> Bu saatte kızlar ölüşler, en iyisi siz birbiriniz yapın. <gülüyor> <gülüyor> eşli ol eşek. Eşli ol eşek senin babandır. Sen eşli ol eşek, ol eşek ol. O yediğinizden ağzım olup yerine şarkı ver. Hayat! Esprinin sırası hayvanız? Bizim buradan çıkmamız şart. Telefon etmemiz şart. Senin için havaş asker şimdi içeridesin. Üstelik burası daha rahat. Ne yok, ictimai yok. Ne <gülüyor> <gülüyor> Kaç sigaramız kaldı? Mi? Sigaramız diye genel bir durum yok. Ya tamam kaç sigara kaldı işte? Kalmaz sigara, bitti. Ne olacak? Bırakalım sigarayı. <gülüyor> Sağ olman zararlı zaten. Bütün dünya bıraktı, bir tek biz turklar içiyoruz. Dalga geçme, var senin cigara? Evet var, ama öyle patak küte içilmemesi lazım. He. Ne tek küte içilmesi lazım? <gülüyor> Benim içesim geldiğinde sana da böyle bir iki fırt verir. Şokman <gülüyor> gazı bitmiş. Ya olsun, var bende çok. ...benin cigaret beklerini verirsin... ...ben yakarım sana da muhakkak bir iki fırt veririm. Çok adis İbrahim. Ateşin olsa sen benden adisin. <gülüyor> Yalnız bu çeşit tutulma safhası şu an burada son buldu. Yapılma safhasına geçiyoruz bir iki üç. Ya devamlı söyleme! Söyleme söyleme benimkini de getireceksin. Yavuzo tutsam tutsam daha ne kadar tutabilirim be! <gülüyor> Çiş tutturucu hareketlerim. <gülüyor> Muzo konu değiştirmek için içelim mi cigarlarımızdan birine? Hayır. Ya nasıl olsa bitince para verilip alınacak? Ya paran var. Askerim ben, ben de para ne gelir. Sen ne vardır? Taksim bank, taksim bank. Askerdiyken de hiç paran olmadı ki. Muzo para dedin nerede olmaz ki? Birinde vardır, o harcandır. <gülüyor> Benimki bitince ne olacak? Sen de para biter mi Muzo? Bitti. Mağful. Yarın iksimaktan kredi aldım aldım alamadım mahvoldum uçana kaçana çek yazdım. Hepsi karşılıksız çıkacak. Sonunda mabzu boylayacağım. Bunu boylamadan kastın ne? <gülüyor> daha yatay bir durum mu ya? <gülüyor> Ama ben içerdedeyiz işte. İbrahim seni öldürdün evet. Sakın ha sonra mabzu boylarsın. <gülüyor> Sigara'sla bir oyun oynayalım mı? Kumar mı? Ya boş etmiyor oyun. Sana bir soru soracağım. bildim, bildim ve... ...bilemedim, veriyorsun cuk. Ee, Aptal bir soru <gülüyor> soracaksın. Niye duruyorsun? Gel sigaramı riske atıyorum. Ee, ateşin varsa sen zahmet et <gülüyor> ver ben yakayım o sigarayı. Hayır, içmiyorum. İçmeyelim. İçilmesin arkadaş. <gülüyor> Ayrıca Asma o astsubayla evlenmiş. <gülüyor> Biraz <gülüyor> ilerleyince dayadı bıçağı, taksi şoförlüğünü. Brezilyalıyınca dayağı da bıçak taksi şoförlüğüne sesine. Yavaşla sağ çek arabayı şöbetme dediğin paşa paşa indi. Ya direksiyona doğru markete gittik. Elde bıçak daldım içeri. Muzaffer ile İbrahim de peşinden geldi. Kasada kerifin burnuna dayadım bıçağı, aç kaysa dedim açtı. Muzaffer ile İbrahim paralar marketin aylan topmalarına doldururlar. Hızla çıktık. Kasvettiğimiz arabayla bir kahvenin önünden geçerken İbrahim oraya hiç gereği yokken... ...sırf şamat olsun diye molotov kokteği yaptı. İbrahim'in böyle dallamalıkları vardır. Hop hop hop! Sen olayları birbirine karıştırıyorsun evlat. Hepsi aynı gece değil bu olaylar. Öyle mi? Tabii. Taksı işi 13 Ocak, market işi 18 Ocak, 5 gün sonra. Ama olmadı ki. Ya olmadı Ben 18 Ocak'ta Ankara'da değildim. Hadi ya ha, kapatma kapat şu makineyi, kapat. Nasıl yani lan? nasıl? Sen 18 Ocak günü Ankara dışında mısın? Maalesef İzmir'deydi bu. Ee, sayın amirim, e, zaten robot resmeti hiç benzemiyor. Ya oğlum kes ya, kes. Biz burada bir örgütü çökermiş, hele başlarımın tutuklamışız. Sen hala robot resim derdindesin be. Senin robot resim dediğin nedir ya? İki görgü şahidinden bir tanesi esmer diyor, bir tanesi tanışın diyor, bir üçüncüsü çıkıp kumral yutup çiziyor. Yani senin anlayacaksın. Robot resim dediğin şey hem herkese benzer hem hiç kimseye benzemez. Çok haklısınız Sayın Amirim. Ben de örgüt çökerttiğimizi tam olarak algılayamamıştık. Evet. Sayın Amirim biz bunların fotoğraflarını basına verelim. O örgüt çökertildi. Aranan üç terörist. ...yakalandı diye baş çıkatsınlar. Evet olabilir, olabilir. Ha <gülüyor> ha! E sayın amirim, <gülüyor> bize de mükemmat falan verirler, değil mi? Tarfi ederiz lan. Maaşımıza da bir ince zem yaparlar mı? Plaket verirler. <gülüyor> plaket mi? Evet. E, sayın amirim, bizim evde binlerce plaket var. Çoluk çocuk çocuk plaketlerle oynuyor, oynuyor, kocaman oldu. Plaketin bir alım gücü yok. Hemen tamam, kes yahu, kes, kes. Şimdi bu herifin 18 Ocak günü... ...İzmir doğulması konusu ne olacak? Evet. Tamam, sen! On sekiz Ocak günü İzmir'de olduğunu ispat edebilir misin? Nasıl yani? Yani şahidim var bir o. Güzel. Peki, peki sen İzmir'de resmi bir evrak imzaladın. Hay. Hayır. Aa, tamam tamam. O zaman sen İzmir'i hiç karıştırma. Senin Ankara'da olmadığını kim bilecek? Evet. Kimse bilmiyor. <gülüyor> Çalıştır makineni memurum. Anlat bakalım. On sekiz sıcak gecesi elde bıçak İbrahim ve Muzafferler daldırdı marketin içeri. Hastalık <gülüyor> elini buruna dayadım bıçağı aç kaseydi de açtı. Muzaffer ve İbrahim paraları marketin nylon torbalarına doldurdular. Hop hop o kadar nylon torba almaylar müşteriyi bir tane. <gülüyor> diye böyle küsavlaştı kasataki tek bıçak bıçakla alnına iki çizik attım. Marketten çıkarken İbrahim Aral market yazısını kalın ispirtolu kalemle Aral'ın başına ya sonuna ya koyarak yaralı markete çevirdi. İbrahim'in böyle gereksiz sunulukları vardır. Hemen bir taksi çevirdik. Taksisi önce almak istemedi. Hıh dedi korktu aldı. <gülüyor> Taksine doğru kahveye geldik içeri girmeden kahvenin kapısından <gülüyor> üç molotof kokteyini içeri attık. Taksiyel oradan uzaklaştık İbrahim takside gökten üç molotof kokteyini düşmüş biri yapana biri atana. <gülüyor> <gülüyor> olaylar üzeri iyice karıştırdın evlat bu molotov kokteyli işi dokuz şubat olayı öyle mi? öyle evet, karıştırdın olaylar üzeri sayıl amirim He. ben montaj yaparken bunları bir bir ayırdım kesme söyledin her anayla bu makine kaydediyor bantzıyanlığı oluyor değil mi? bak şimdi evlat sen taksi işini market işinden ayır yalnız taksi işinden market yok mu? Parkayım sonra. Muzaffer İbrahim'le ben o gece yoldan bir taksi çevirdik İbrahim İbrahim'le oturdum. Muzaffer'le biz arkadayız. Ben tam şoförün ensek tekindeyim çıkardım tabancayı. Ben demin bıçak dedim be. Öyle mi? Evet. evet. Demin bıçak dedim. Hikaye bıçak bıçak diye gidiyor. Montajlayamayız. Hayır bıçak park o. Başka bir kere takside tabanca çektim ben. Bana var, öyle mi? Evet. Dayadım tabanca şoförün ensesini yavaşla. Sadece kalabeyi stümetmedine in dedim. Kuzu kuzu indi. <gülüyor> Ya demin paşa paşa etti demiştim Memurum keş, Sonra sen geçtin direksiyona Arabayı alıp güydünüz değil mi İbrahim geçti direksiyona Ben elimde tabanca arkadım Benim ben geçtim direksiyona dedin. O elimde bıçak olduğu zaman <gülüyor> O başka bir gece O taksi başka taksi Amirim siz olayları birbirine karıştırıyorsun <gülüyor> Neyse Neyse amirim Kasette hepsinin itirapları mevcut E aydın arkadaşımız da çok yorgun canım Hain makina. Çok fena hırpaladı. Ne söylediğini bilmiyor. Ya evet. O zaman en iyisi sen Aydın Bey kardeşimizden boş bir kağıda imza al. Üstünü sen dolduruyorsun. En doğrusu. <gülüyor> Çünkü ben olayları hiç bilmiyorum. Altyazı <gülüyor> M.K. Ama sivrisinek var ha! Uzman piyade iğneci, sırhıyyeci gibi sokuyor. sokuyor sokmuyorlar galiba. Soku. Ben sivrisini tanımıyormuş gibi yapıyor. Hiç yüz vermeyeceksin bu sivrisineyi. Soktuğunu acıttığını hiç belli etmeyeceksin. Belli edersen... ...zevk alıp daha beter sokuğunu. Ayağımı içtim Uzaş'a, ayağımı şöyle alsana. Bulda tamayamışsın, şuna basamıyor musun? Başınca çok acıyor. İşkence mi yap? Ha ha. Bilgisayarın otomatik falakaları var. Ara sıra ritmi yükseliyor, yani bateryesi olma gibi. Sizi yapmadılar. Yo yo. Amir bize tüyo verdi. Şimdi imzalayın, mahkemeler edilirsiniz dede. Biz imzaladık. Ya bana dedi fakat ben imzalamayı çok saçma buldum ya. Yani. <gülüyor> Saçma tabi canım, <gülüyor> başka işkence var mı? Tabi tabi, falaka başlangıç. Başka neler yapıyor abi? Muhtelif. Yani çok değişik makineler var, her şey bilgisayara bağlı. Fakat çok temiz, hastane gibi. Yani devamlı etraf temizliyorlar, hiç ortalık kan falan yok. Öyle mide falan kalkmıyor. Sonra ilk yardım araç gereçleri var. Bir şey olsa... ...hir ol, hir ol, her şey var. Birkaç kez bayıldım, hemen ayıltılar ya. <gülüyor> bir bir. <Gülüyor> bekleyeceksin sokacak. Sokar sokmaz ineceksin bey. Çünkü sokarken uçamıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok canlı yak değil mi? Affedersin Aydın, Şimdi iş öyle oldu ki, birinin adını vermek gerekti, yoksa mahkeme başlayamıyor, bir daha sen atmama geldin. Sağ. <gülüyor> işin yok oğlum bir suçumuz yok ki ilk kez'e de fırt diye çıkacağız benim bu hiçbir ilgim yok kalmuzu ortada olaylar denilecek bir şey yok abartma ne olayları ya ben kaçtım polis kovaladı olup biter mi polis seni niye kovaladı ben kaçıyorum diye niye kaçıyorsun polis beni kovalıyor diye sen kaçmaya başlamadan polis kovalamaya mı başladı yani <Gülüyor> Tabii onun öyle olması çok zor coğrafi bakımdan da. <gülüyor> Fakat nasıl tamamen öyle olmuş? Sebep? Ya bir sebep yok. Nasıl yani? Ya? Ya şimdi polis görünce kaçmaya başlıyor. Bu kaçıcıdan polis kovalıyor tabii. Bu hıyar bizim eve geliyor. Polis bunu takip ediyor, bizim evini mimliyorlar. Biz daha rahat oturamadan polis evi sardı. Ambulans, özel tim, ekip otosu falan derken megafonla. ...diye bağırıyorlar. Biz hiç üstümüze alınmadık tabii, ne alakamız var? Biz evet. katta öğrenciler oturuyor onlara bağırıyorlar zannediyorlar. De ben direğe artık operasyonu izleyelim, tırrıstır görelim diye. <gülüyor> bir bak, bir, bize doğrultmuşlar Tübeyip, bize sesleniyorlar... sesleniyorlar ...diyeyi mi? Kulağılıp gittiler. <gülüyor> oh, kurtuldu bu İbrahimler diye düşünürken... <gülüyor> ...içerde neler atlattıysa... <gülüyor> Sana girip beni de al. <gülüyor> şey anlatmadım. Ne anlatacağım? Anlatılacak ne var? Bir bok anlattı ki gelip aldılar. Bir kendimden niye bana ilişmediler? Yani ne bileyim ben kendim niye tutlandım? Bilmiyorum ki senin kini biliyorum. Vardır bir bokluğun. <gülüyor> hayalirajat, hayalirajat. Nataşalar falan bu. Evet, ondan işte ya. Ay gördüm, bak bunu hiç düşünememiştim. Hiç düşünememiştim. İkimiz de bu muzun ayağına tutuklandık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse canın sağ olsun muzo. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim aslan bozmanın içimiz de senin yüzünden buradayız. Öyle değil mi? <gülüyor> tamam be bir şey yok. İçimiz şey yok mu? Şey burada ne kadar tutabilirler? Bir yer bir evin 48 saat. Bunun bir süresi olması lazım. Bizim yarış sabahı sabah nefetçi banki beş konusu lazım dokuzda. Banki bir dokuzda olsa dokuzda ben artık sen dokuzmışta gidersin bankana. Aydın <gülüyor> onunla bübesine tam gaz ben düz kontak sıyırta akşamüstü. Sıyırta ne var? Abartmayın her şeyi abartmayın ne oldu ki be? <gülüyor> Üçümüz birlikte böyle bir gece geçirmiş olduk. He? Ne zamandır birbirimizi görmüyorduk. Siz kiris Dankarın gemiinde kimlerin? Ne zamandır gördünüz? Evet, tepe oldu oğlan. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki tutuklandı. <gülüyor> İsterseniz bugün 13 Haziran Dünya tutuklanma günü olarak kutlayalım. Hadi hep beraber şey söyleyelim. Haydar Paşa garı. Kırmızı hı... renk tutan bir durum olmadığı kesin. Kader işte. Ne kader? Ne demek demek? Bir daha duyun. ...belikir anlattığı gaspat suçlarından bizim ne ilgimiz var be biz masumuz... ...birilerinin suçunu bizim üstümüze atmıyor uğraşıyorlar. Bir avukat olsak fırt diye çıkacağız. Hiç sanmıyorum ben her şeyi itiraf ettim. Kon <gülüyor> ki her şeyin. Otomobil gaspını, marketten para gasp edişimizi... ...marketin alnına bıçakla keçisik çekişimizi... ...bir kahveye bulutup kokteyli atışımızı... hepsini içimizi nasıl planlayayım ne yaptığımızı... İyi, iyi ...bir anlattım. <gülüyor> işim var ne <Gülüyor> <Aa>, yapma ya <Gülüyor> <Gülüyor> Adem'in yaptı. O öyle devamlı yapan. Sizin de varsa gelmişken yapın, zırt pırt şişe gelmeyelim. <gülüyor> Benim yok. Bizim yapmamız çok uzun iş zaten. İki elde kelepçe. <gülüyor> ben mahkeme öyle filmlerdeki gibi uzun uzun sürecek. Biz savunmamızı yapacağız, sonra haftayım olacak, araya reklamlar girecek... ...sonra gene bize fikrimizi falan soracaklar diye düşünüyorum. Hakim zırt dedi, bırt dedi... Ne uğradığımızı anlamadan mahkeme bitti. Sonra yaz kızım diye yazdırdığı dalgadan hiçbir şey anlaşılamadı. Ben o sırada ferahat ettik diye düşündüm. Hakim sordu ya, bir diyeceğiniz var mı diye. Tamam, biz suçsuzuz dedim. O bir bok demek değil ki, onu bütün suçlular söylüyor. Bu ifadelerle ilgimiz yok, bu ifadelerin işkence... ...işkence altında <gülüyor> verdik mi? İşkence altında vermedik ki, amirle konuştuk... ...tartıştık, en uygunu budur... ...mahkemede her şeyi ortaya çıkar diye anlaştık da imzaladık. Benimki işkenceden sonra ama ne fark eder? Görüyorsunuz işte, kaderin önüne geçilemiyor. <gülüyor> alın yazısı diye bir şey var arkadaşlar. Manyak mısın oğlum sen? Ne alın yazısı? Bizim üçümüzün birlikte... ...mapusa düşeceği, doğduğumuz zaman alnımıza yazılmış. Buna kimse bir şey yapamaz. Kader neyse o Saçma saçma konuşma. İbrahim'in dallamalı. Niye bizim kaderimiz oluyor? Sensin dallama. <Gülüyor> Bana ötüp duruyorsun. Sen niye bir şey söylemedin hakime? Ben tam konuya girecektim. Hakim tamam yeter anlaşıldı deyince suslu olduğumuzu anladı diye düşündüm. Çünkü onları söylerken hakim o kadar babacan bakıyordu ki bize hakimin gözlerinin içi gülüyordu. Ben rahat ettik diye düşünüyorum. Öyle hıyar gibi iki saat konuya giremezsen öyle uğraştı. Işte. Ya sen, ya sen hakimin karşısında esas duruşta durmuşun. Hakim ne evet, hayır, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ağzından başka bir şey çıkmadı be. Mahkeme deneyimimiz yok oğlum. Ben ilk defa mahkeme görüyorum. Daha büyük bir salonda falan olacaklar ne diyorum? <gülüyor> Bir simit getir! <gülüyor> Simitçi durumu ciddiye aldı, bize doğru geliyor! Para ver buzun! Niye on tane söyledi? Siz yemeyecek misiniz? Bu <gülüyor> altı yedi tane yedi! Bana burada! Simitçi ben onların en iyisi hepsini alayım... ...sana şimdi paranı veriyorum, tepsiyi de veriyorum bir dakika! Alın hem! Al şimdi de üstü kalsın. Muzlu abin sana kıyak yapıyor. Usta burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu trenlere gidiyor? Bilmiyorum. Gitme Bilmiyorum. <Gülüyor> ...o senin küçük kırık avukat niye bir bok demiyor? Dedi o. Ne gerekiyorsa dedi belda. Zırh yasasının bilmem ne maddesine göre... ...ona göre buna göre her şeyi anlattı. Hukuken olayı anlattı kız. Evet benim 18 Ocak'ta İzmir'de olduğumu da söyledi. Çok krav savunma yaptı aslında belda. Daha bir boka yaramadı. <gülüyor> Markez sahibine helal olsun, bu adamlar değil mi dedi? O iple taksi söpürünü niye bunlar diyor? <gülüyor> ben gecenin karanlığında iyi göremedim, bunlar olabilir dedi, kesin bunlar demedi ki. Niye o zaman biz kardeşim? Mahkeme bitmedi, mahkeme bitene kadar tutuk bulmamız sürecek, mahkeme bitince çıkacağız. Ne zaman biter bu mahkeme? 10 Ağustos'a gün verdi. Ooo, 10 Ağustos'a kadar hapiste miyiz yani biz? 10 Ağustos'ta öyle pat diye bitmez ki, daha eteştirer bu mahkeme. Niye bitmesin kardeşim? Ne suçumuz var? Bir suçumuz olmaması daha da fena. Gitsin konuşsun o zaman Melda otakşı şoförüyle. Otakşı çıksın bunlar değil de arkadaş desin. Emredersin. görünce söylerim. Yenim <gülüyor> askerlik ne olacak? Hapisten çıkınca dire kalırlar, kaldığın yerde devam edersin. Yaptığım dört ay yanmaz değil mi? Yanmaması lazım. Yanmaz. ...duruma göre değişir. Yana. <gülüyor> Yapma ya. Olsun ne olacak İbrahim? Daha gençsin... ...büyüyünce gidersin askere. <gülüyor> Çankırı cezaevinde saksıda ağaç oldu çıkardık bahçeye de gittik fakat burada bir türlü selfie'lere de gittik. E, çankırı nerede olsa buraya göre biraz farklıdır müdürüm şimdi Temmuz Temmuz buranın en sıcak zamanıdır siz daha buranın kışını görmediniz çok acayip ayaz olur. Ne ya ne diyorsun sen? ya çankırıda ayaz olmaz mı lan ne diyorsun olur mu? <gülüyor> çankırıda ayazın <gülüyor> bak bak bak bak. İki Malta eriği de çekirdekten zar diye çıktı. Kâbe'den evet. geldi mi bu direk? Hayır, çekirdekten, Kâbe'den değil. Geçen sefer de aynı şey oturdun. İki tane Malta eriği yedik ve suslar. Sus. Lan. Sus. Bu 7. konuşsun, yamaz yetmedi. Yoklama alınabildi mi? 27. konuşuyla baş edemiyoruz bu durum. Kapın arkasına dayamışlar, ranzaları içeri giremiyoruz. Sayım vermiyorlar, içlerinden firar var mı yok mu bilemiyoruz. Ama olmaz ki canım olmaz ki, sayın alınmazsa, yoklama yapılmazsa firar da olur, arı olur. Ne istiyorlarmış bunlar? Vallahi yani onu bilemiyoruz, devamlı sloğan atıyorlar. İsterseniz ben bir konuşma yapayım şuna. Atın. Ağır Ağır konuşalım. Hiç faydası olmaz. Hiç faydası olmaz. En tehlikelisi var ya bu dincilerle devrimciler. Evet. Yani del, öldüğüm çıkmaz. Ağzında burnundan kan aksın, dinci dua okuyor, devrimci slogan evet. atıyor. Bu devrim dedikleri şeye öbürlerin Allah'a inandıkları gibi inanıyorlar. Yok canım bunlarla baş edilmez. Ben daha sakin bir hapishaneye tayinimi isteyeceğim. Yani. Gel gel. Rahatsız ettim sahi müdürüm, cihetler boğuşu terörist getirmiş, hangi boğuşa verelim? Ya insanlar! Geçen ay yakalanan ordu. Haa, militan değil mi onlar? Evet sahi müdürüm, öyle militan bir halleri var, tamamı verilir. Onları ayrı ayrı koymak lazım. E, e. İsterseniz savcı beye bir soralım müdürüm. Ya, şimdi yani, yani... ...her bak <gülüyor> savcı beye sorulmayacak. Her bok ona sorulursa, buranın müdürü oğlu değil mi? E ben nerenin müdürü oluyorum o zaman? Öt bakayım. et et Bak. Bak. Bu çok haklısınız Sayın Müdürüm. Hayır koymak lazım onları. Garantinayı alabiliriz. Bence üçünü de ayrı ayrı koymak lazım. Bunlar devamlı kavga ediyorlar. Bana kalırsa bunlar birbirlerini şişlerle Sayın Müdürüm. Üçünü ayrı ayrı hücrelere koyun. halbe gidişlerine bakarız. E mi desin Sayın Müdürüm? Başka bir var mı? Var ya sen bize iki çay daha mı? İki çay daha. Osman Efendi bir dakika bir dakika bir dakika bir tane bahçıvan mahkum vardı evet. sen o bahçıvan mahkumu bul, gelsin baksın bakalım bu çiçeğin nesi var niçin serpilmiyor bu çiçek burada gübresini mi fazla verdik Toprağımı eksik geldi, güneşimi az geldi, suyumu fazla anlayamadık gitti canım. Niçin sertinmesin bu çiçek burada? Ha, müdürüm aynısından Çankırı Hapishanesi'nde yetiştirmiş orada ağaç yok. E, ne de olsa Çankırı buradan biraz farklıdır. Ha, hiç farkı yok canım. hiç farkı yok. Herkime bakıyorum, herkime bakıyorum ben Çankırı kaç derece burası kaç derece? Yani bir derece iki derece ya oynuyor ya oynamıyor o kadar ya. ya. Sen herhiz kur getir şu başıma mahkumunu da şu çiçeğe bir baksın ya. Hı. Sen Hı. buraya Hı. geliyorsun Hı. mahkumusay müdürüm? Yemin tayininizle sayın Ben de buradan çok memnun değilim yani. öyle sakin bir olursa, ben de kabul buyurursanız tayin olmak isterim yani. He. Ama yani e, burası da o kadar fena değil. Ayrıca müdürüm artık öyle sakin bir hapishanede kalmadı yani, kalmadı. Ama acaba biz, He. acaba biz bu çiçeği balkona mı çıkarsak biraz, yoksa da mı saklasak? Mu acaba? Bilmiyorum sen iç mi dene? Sana bir bok olmazsa biz de içeceğiz. <gülüyor> Musluğun üstünde no drink falan yazmıyor mu? <gülüyor> Musluktan su atmıyor. Ne yapma ya? Cigara nereden ne yapılacaktı? Bilmiyorum, daha önce hiç içeri düşmedim. Bir e kantini falan yok mudur mu hapishanenin? Var da mutlaka, ben yap hapishanenin kantinine bal veriyordum. Askeriye başka oğlum, askeriye her şey düzenlidir. Bu sivil işler çok dandik. Benim bugün kaç tane çekim karşılıksız çekim. Kaç tane senedim protesto oldu biliyor musunuz? Hepsinin arkasını yazdırmıştır. Aa Değil Tamam, burada takma bu çek senedişlerine. Olan oldu artık. Bak, benim de askerliğim yandı. Nasıl takmam oğlum ya? Bu çek senedişi en iş. Mafyası var adamın yakasına yapışıyorlar. Burada kimse senin kılına dokunamaz. Ben dokundurtmam bir kere. Ben buradan bahsetmedim. Çıkınca ne olacak? Ben... Ne zaman çıkacağımız belli mi? Bugün yarın çıkacağız. Muhyep ettiniz ya. ...yanlışlıkla bulunuyoruz. Ayrıca bu çeksenin tuafyası çok acayip. Hapishanelerde de adamları var, şişletiyorlar, bıçaklatıyorlar... ...bir öldürüyorlar. Yapma ya! Takma, kafalı anda ne şey olmaz. <gülüyor> e yazılmışsa? Ona bir şey yapamazsın, Kater! <gülüyor> Buzo, bende yazılmıştır, yoksa burada ne işimiz var? <gülüyor> Gardeme, sigara nereden aldırabiliriz? Cigara diyoruz. Nereden ne yapabiliriz? Kaç para <gülüyor> vereceğiz. Siz, dev <deli> yol musunuz? <gülüyor> yok yok, biz bok yoluna gittik. <gülüyor> Efendim, biz yanlışlıkla burada bulunuyoruz. Bugün, yarın çıkacağız. He buraya herkes yanlışlıktan gelmiştir. Sahiden suçlu hiç yoktur. Herkes suçsuzdur. Ben biliyorum bu hikayeyi. Ne sigara siz biliyorsunuz? Ben iki karton Marlboro Light, bir box'ta kibrit rica edeyim. Siz bir şey alıracaksanız, para verin. Ben de para yok. Ben seninle Light'tan çifter çifter içerim artık. <gülüyor> O yok da içeri düşmeseydin sihirte hangi parayla gidecekti? Sen Ankara'da bana bir kayak yapacaktın, daha sana konuyu açamadım. <gülüyor> Başka bir şey istiyorsunuz! Bana be. da bir kağıt on beş kutu gibi. Yardiyan Bey su nereden ne yapılacak? Orada musluh var. Hak mı ya? Akar akar, anasını akar. Sen bana üç şişe de su al. <gülüyor> Dedin gide kapuz kapı. ...sana kapuska mı gelmiş? <gülüyor> Şansına... <gülüyor> nasıl Bey sana gelmiş? Portakallı ördek. <gülüyor> Nazım Bey, şarap soslu yapmışlar. Sosu hafif buruk. İşletiyor seni, üçümüzünki de aynı. Többi biliyorum zaten. Demek kapuskanın içinde bir parça ördek vardı, o da bana rastladı. <gülüyor> Bezeymem aslında. Sizde kafanızı fazla takmın iyi pişmemiş. Bunun sosuna şarap katmak da olmaz ki. Ördi alacaksın bir gece önceden şaraba yatılacaksın. Şarabın Fransız şarabı olması lazım. Öle ördüğün Fransa bilmesi yetmez. İşte buru, işte buru, işken çeviri yerdecek. İşte Burada işkence var mı dedi? Varki bas varıyorlar. bağırıyorlar. Ya onlar siyasi, onlara yapıyor olabilirler mi? Bizim öyle bir durumumuz yok. Ayrıca biz bürbül gibi konuştuk. <gülüyor> biz ne konuşacağız? Biz ne konuşacağız? Sen inek gibi konuştun. Değil mi? E Siz de koyun gibi itiraflı ağabeyleri imzaladınız mı? Aa, ben imzalamayacaktım. Bu İbrahim Zat diye basit imzayı. İmzalama zaten. Ben sana zorundan mı imzalattım? Zaten o sırada tanışmıyorduk. <gülüyor> İmzalama da gör aranınkini. Sabahlardayak ki imzalarsın diye babaladı, dolu dolu getirdi panik halinde imza <gülüyor> Allah cezalandı versin İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldı bu kadar ya, Niye getirmiyorsun sigaralarını? Paran üstüne yapmış olmasın lan bu. Getirir canım. Niye getirmezsin? Getirip baş iş alacağım. Tam getirsin veririz baş. Baş iş tutarsak rahat ederiz. Tabi tabi, fukar duyan bizim elimiz ayağımız. E, buna para dayanmaz ki. Hakim, ustasın kaçını ne dedi mahkeme için? Onu. Daha ustası 15 gün var, 25 gün ben çıldırırım burada be. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben light istemiştim. Bundan var. Ben bunu hayatta içemem. İki karton istemişti. Gantin de bir karton varmış. E, paranın üstü... Burda parajit olmaz. Kimse de bozuk bulunmaz. Oh, oh, olmaz ki kardeşim! Oh. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> Haklısınız hocam, çok haklısın. <gülüyor> Böyle mapushane olmaz ki, sen aç resepsiyona telefonu, çek fırçanı. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu sanar ya aslında. O da ölü. İçim havuktu oğlum. Bana koş kafeste yaşamaz. Doğada uçması lazım. O, onun kafesi için yaratılmamış ki bak. Süde ama iki gün de öler. 4'tü iki kadar ya bu. Artık almayacağım. Ya muhabbet kuşı alınabilir sahi bu sefer. Kuş kafeste yaşamaz. Ne demişler? Ha? Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ee, altın değil lan bu kafes, altın kaplama demiş. <gülüyor> o hikaye. Vay be ya o. O hikaye... onun için ne yapacaksın? Ha? Ne batatla uğraşacaksın He. ama onun da dilini eşeleyeceksin, He. suyunu vereceksin, gübresini vereceksin. Bak sen çok iyi biliyorsun, <gülüyor> geçen sene şurada savcı beyle oturduk iki tane mal tereyi yedik. Ben zart soktum iki çekirdek saksıya. İkisi de çıktı çıktı çıktı ama bir tanesi <gülüyor> öyle maydanoz gibi kaldı. Fakat bu maşallah aldı başını geliyor bana bunun saksını değiştirmek lazım. Evet Budur, bu saksı buna küçük geliyor artık. Bravo. <gülüyor> evet. Sonra Mart ayında buna ne yaparız bir de? Ha? Kalem maşısı yaparız. Evet. Şimdi Mayıs'ta kalem maşısı yapılmaz. Mayıs'ta ne yapılır? Ne? Mayıs'ta yaprak haşısı yapmadan. <gülüyor> <gülüyor> ya bana bak, bugün evet. Mayıs'ın 20'si mi? Evet budur. Hıst. 20'si değil evet. Geç kaldı. Kim? Geç kaldı sana. Kim ya? Ya Filiskram fırtınası patlaması lazımdı. Geç kaldı. Yani bu fırtınalar arasına böyle bir iki gün geç kalıyor yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir iki seneye kalmaz biz meyve alırız bu mal teyriği ağacından. Vallahi siz onu da becerirsiniz budurum. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun? <gülüyor> Çankırı sahibinin bahçesinde dört tane mal teyriği ağacı vardı. Dördünü de ben... Şekirdekten yetiştirdim. Hı. Her biri, her biri bir herkese kürfe meyve veriyordu. Vay be. Ha, i̇şte benden sonra gelen müdür tür kestirtmiş. Vay, Vay Katarva niye kestirmiş bu türün? Çok büyümüştü ağaçlar dallarından birkaç birer olmuş. O da kestirtmiş yani. <gülüyor> Kökün benimle kestiriyorsun be adam yani. Kökünü benimle kestiriyorsun. Bak ne demiş Kemalettin Nadevit? Zavallı soğanımdan piyaz yapmış bahçelar. <gülüyor> o hikâye işte. ...kökünden ne kestiriyorsun be adamım. Ben konuşa konuşa büyütmüşüm. Yani bu nebatat aynen insan gibidir kardeşim. O kadar hassastır, o kadar hassastır yani. Kökünden ne kestiriyorsun be. Ben çocuğum gibi büyütmüşüm onları. Çocuğum gibi yani Çok üzülürüm. Nebatat, nebatat çok hassastır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi bahar geldi, ağaç çiçek açtı. Ne yapacaksın? Ne? İltifat edeceksin be. İltifat edeceksin. Ya. Ondan sonra mesela yaz geldi, ağaç meyve verdi. Eh, sen gittin ağaca ne yapacaksın? Yerim. Ulan teşekkür edeceksin be. Ağaca. Tabii. <gülüyor> Olur mu ya? Aynen ha, insan gibidir, her bir lafını anlar. Tabii tabii. Çok <gülüyor> hassastım hassas, hassas evet. Ya savcı bey de ki bana bak bak şimdi daha önce ben Çankırı cezaevinden önce Sivas cezaevinden ne yaptım ben biliyor musun? ne yaptım? çekirdekten armut yetiştirdim çok zor. çekirdekten armut en zoru çünkü birer armudun çekirdeğini önce iyice kurutacaksın şimdi biz ne yaptık? armudun çekirdeğini kuruttuk biz toprağı, gübresi, suyu Hı? yok zat kurdu gitti <gülüyor> neden? İltifat etmedim, konuşmadım. Olur mu ya? <gülüyor> Çok hassastır, her bir lafını anlattır. Tabi tabi. <gülüyor> Aynen insan gibidir. Savcı beye de anlatıyorum bunu. Savcı bey de bana ki insan... Savcı derken, ya bana bak. Bu yedinci komştaki vaziyet nedir yok? Hayır müdürüm, içeri giremiyoruz. İki gardiyan arkadaşımızı yaraladılar. Bir gardiyan arkadaşımızı esir aldılar. Onlar ordu gibi içeride. Yaklaşınlar cam parçalarını atıyorlar. Neyle atıyorlar ise o cam parçalarını gelip... ...böyle piccak gibi saplanıyor ya. Havalandırmadan bayıltıcı gazı! Verdik Sayın Budurum. Havalandırma deliklerini alçıyla kapamışlar... ...gaz geri tepti, gardiyanlar bayıldılar. <gülüyor> Alçıyım alçıyım nereden buluyorlar? Bulur mu böyle şey ya? Ya neyi bulamıyorlar ki? Sayın Olmaz ki kardeşim yani olmaz ki yoklama alınmazsa. sayım yapılmazsa Firar'da olur her bu kulur. Sonra ben baba müdürüm değil Benim mahkumum bana bunu yapmamalı ya. Gayet abi Sayın mıdır mı? Maske yerine de durun bakanlığa bir bildirin asker göndersinler. O koy giderse sumbule asker girer. Biz bilemeyiz. Saygılar Sayın müdürüm. Osman Akandı iyi ki geldik. Bak şimdi sen hemen git bize iki tane büyük saksı al Ben işleme. Ve iki tane büyük saksı al gel. Çünkü biz ne yapacağız? Biz Malta eriye ağacının saksını değiştireceğiz. Çünkü Malta eriye ağacının kökleri aynen incir ağacının kökleri gibidir. Örümcek gibidir. Böyle çok çetrefilidir. Onun için büyük saksılara koyacağız. Ee, çok çetrefilidir. Bir tanesi var ya Çankırı'da dış nizamiye duvarını çatlattı. Oha, katkı yanlış yere dikmeyeceksin Malta Eriye ağacını. Evet, elbette sizin <gülüyor> Osman efendi sen niye gelmiştin? Yok şey diyecektin. Ede şey. ya? Bu İbrahim geri geri bırakmamışlar mahkemede, onlar koğuşa geçmek istiyorlar. Hangisi onlar? Hani geçen sevdiğinden önceki sen terörist diye geldikler, üç kişi mahkemede hala sürüyor, giydiriyor kendiler. Her mahkeme gidişlerinden izahmeti araşıyorlar, berat ya, akşamüstü gerisi gele geliyorlar. Onları ha. hala bırakmamışlar. Niye onlar sakıncaz tipler budur durum alabiliriz ki koğuşa? Evet ama kovuşlar sakıncalar, yok kovuş alalım kardeşim. E, benim için hiç fark etmez. Karılar koğuşta olabilir diyor. <gülüyor> Bu durum şu an için çocuk kovuşu boş istersen geçti bir süre olarak oraya alalım onları. <gülüyor> evet, evet Olabilir olabilir. Onları çocuk koğuşta alın ama Osman <gülüyor> Efendi sen önce bizim iki tane büyük saksıyı geç. <gülüyor> Hakim bize taktı. Bizim başka bir örgütten ilişkimiz ortaya çıkmış. <gülüyor> Biz örgüttünüz ki başka bir örgütle ilişkimiz olsun. Gel desan bana hakim anlat. Artık üç arkadaş bir arada dolaştı mı, örgütler sayılıyor zaten mi? Zamanı örgütmüşüz gibi yapalım rahat ederiz. Suçsuzuz diyoruz <gülüyor> hıyar muamelesi görüyoruz. <gülüyor> Derek ben de inanmaya başlıyorum zaten bu suçları işlediğimize. İlki çizik attım marketçinin alnına çakıp çaylandı. Benim hemen bırakılmam lazım. Avukat o gece İzmir'de kaldığım atelden yazı almış. Benim o gece Ankara'da geçirmediğim kanıtlanmış. Ben niye bırakılmıyorum arkadaş? Bu işin boku çıktı, ben firar etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> en doğrusu. Yedinci konuştu ölüm orucuna başlamışlar. Biliyorum. Biz de tutalım mı? Ben tutum. Lutma bana. <gülüyor> ben Ramazan'da <da> lüt. <gülüyor> ölüm oradın neymiş zaten? Herhalde. Biz niye ölüm orada tutuyoruz? Ne bokeh? Orada ölüyor, öyle kalıyor, hiçbir zaman unutuluyor, konu kapanıyor. Şu ayıplar ölmez, şu ayıplar ölmez. Şu aifler, Bak şu ayıp da gitti. <gülüyor> ya firar etmeyi düşünüyorsak yedinci koşsa bütünleşmemiz lazım. Sanırım onlar bir tünel kazıyorlar bir gece hep bir gibi pır diye uçacaklar. Nereden biliyorsunuz? Hiç sevimle kazıyorlar. Kaslar, kaslar, kaçmış ne kazabilirler? Hadi kazsalar gelin buyurun kaçıyoruz deseler ben kaçmam. Tabii salak oldu. <gülüyor> Sensiz salak. Kaçarsak suçlu durumuna düşüyoruz. <Gülüyor> Kardeşimde hiç bir suçumuz yok elinde sonunda anlaşılacak bu iş Ne elinde sonunda be iki yıldır içerdeyiz Sussuzluyoruz berat edemiyoruz Büküm giymiş delizi Tamam da kardeşim ineş gibi yatıyoruz ya bizim bu mafusa İşimizden gücümüzden olduk dükkan elimizden gitti Bu böyle devam edemez beni ifran etmemiş Şah. Benim de Ben etmem arkadaş Neden eğer dersek, kaç kaçtığı durumda düşüyoruz. Ben gittim, böyle askeri testi olamam. Bir yandan da asker kaçağı olacağım. <gülüyor> Benim hayatım kayacak. E, kaymış kayıcağı kadar. Daha ne kayıcağı? Kalıca, daha boklan bir durum var. Siz de firar edemezsiniz. Ee, delik bulduk. Niye çıkmıyoruz? Siz firar ederseniz, bu mahkeme siz yakalanana kadar sürülür. ben buradan hayat boyu çıkarım. <gülüyor> Öyle adilik yok oğlum. Birlikte girdik, birlikte çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Haydi! <gülüyor> ...biz bu İbrahim'i bu gece şişleyelim. Hiç böyle ne olacak artık. Sen şişi ayarladın. Şişe peydin hazırlayacaksın lan. Koğuşta mı? Ha, ha. Zulada ha, mı? Ha. Bizi gardiyana ihbar edeceğim. Hiç sevmem böyle ihbar ayakları... ...fakat sizin hatırınız için bir kere yapacağım. Bunlar firar etmeyi düşünüyorlar diyeceğim. Bizi herhalde artık... ...İzmullullah koğuşunu alırlar mı? Ben de o... ...çocuk koğuşunda tek başıma çok daha rahat ederim arkadaşlar. İyiyim İbrahim. Iyiyim, i̇yiyim baba iyiyim sağ ol. Mahkeme nasıl böyle bir karar verdi? Ya biz de anlayamadık baba. Ferahat beklerken hakim 24 yıl verdi. <gülüyor> nasıl oldu böyle bu iş? Bilmiyorum baba. Benim bu işlerle hiçbir alakam yok. Arkadaşların yüzünden mi oldu? Hayır onların daha da alakası yok. <gülüyor> Onlar tamamen benim yüzümden içerdelerdi. Bir terör işine falan mı bulaştın İbrahim? Yok baba ilgimiz alakamız yok zaten marketçi bunlar değildi dedi. O taksi şoförü bunlar olabilir dedi diye hakim 24 yıl verdi. Taksi şoförü niye mi diyor? O bir bok görmemiş ki gecenin karanlığında kimi görse bunlar diyecek. Fakat avukat itiraz dilekçesi yazdı. Ankara'ya temize gitti temizlenecek yani o işi. koşta mı kalıyorsunuz? <gülüyor> ee... Koğuş kalabalık mı? Yok. Baba biz e, ayıptır söylemesi üç arkadaş çocuk koğuşunda kalıyoruz. Bir ihtiyacın var mı evladım? Yok baba yok sağ ol. Ee, baba. Asuman evlendi mi? Bilmiyorum ama öyle bir laf oldu işte. Evlendi değil mi o heriften? Galiba. Paran var <gülüyor> mı paran? Var baba var sağ ol. Benden paran var evladım. Küt çıldırma puslusun. Birileri sana para mı veriyor İbrahim? Yok baba öyle bir hikaye yok da burada yok. para çok lazım olmuyor biliyor musun? Nasıl lazım olmaz evladım? İnsana en çok. Bak bu sahnede para lazım olur. İdariye para mı vereceğim? Oradan alırsın. Bırak baba sizin daha çok ihtiyacınız olur o paraya. Yok evladım yok. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Dükkanı sattık. <gülüyor> ne? Dükkanı mı sattınız? Niye satıyorsunuz? Delirirdiniz mi? Enişten çok güzel bir müşteri Aa! bu. Kimiş para verdiler. Parayı aldık bankaya koyduk. Aa! Çok güzel faiz alıyoruz. Rahat rahat geçiniyoruz evladım. Dikkat sizi keten pereye getirmiş be! Yok evladım, yok. Bütün bankaları dolaştı. En güzel faizi o aldı. Bana banka ekibin hesabına yattı. Ben anlamam ki beni kandırırlar evladım. Kız kardeşimle gidip hallettiler o işi. Parayı de kendi hesabına geçirdi. Ha? Yok evladım, kız kardeşinin ortakası başmışlar. O da fena! Niye fena olsun evladım? Elimiz, cebimiz üç beş kuruş para gördü! Para para parayken satalım, sattırdı mıdır sana be? Bana bana bana, bana, bana, bana! Ben sana bir şey mi dedim ha evladım? Git şu askerliğini yap gel, satalım dedim! Şuradan bir kurtulayım, git git, o enişteyi öldüreceğim. Kız kardeşim de artık dul kalsın, ne yapayım? koşlarla baş etmek mümkün değil canım. Kaldıracağız bu koşları, Amarx sistemine geçeceksin. Her mahkumun kendisine ait bir odası olacak. Hücre gibi de mi sayın ikinci müdürüm? Evet ama hücreden biraz daha büyük, daha düzgün bir. Yer. <gülüyor> Bunlar bir arada olunca birbirlerini dolduruşa getiriyor. <gülüyor> ne bu ölüm orucu? Hadi, hadi, hadi. Ne la bu? Ben televizyonda televizyon da meletir açtım. İtalyanım seste kaldı odayı Otur Oturulası bir vallahi bizim evden büyük. Televizyonu ev televizyonu var. E, o kadar teferruat olmasıla gerek yok canım. Benim dediğim daha düzgün, tuvaleti <gülüyor> muvazaatı olan bir hücre. Ne demiş Cemalettin Nabeddin? ...her soğanda piyaz olmaz. O hikaye işte. Hücet abicel müce, en doğrusu yüce... ...yetmiş kişi bir araya koyuncağız diyorlar tabii. Herkesin mücesi olsa... ...yoklamada kolay olur, bir filan olduğumu hemen fark edilir. Merhaba <gülüyor> arkadaşlar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz Sayın Mederim. <gülüyor> Tam gününde patladı... ...kosga fırtınası. <gülüyor> Her yıl Mart'ın 23'ü... ...hiç şaşmaz. <gülüyor> ne var ne yok? Haberler kötü müdür? Hayrola hayrola. Beşinci koşudan dört kişi firar etmiş. Sabah yoklaması da mı öğrendiniz? Hayır. Basta yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yoklamasında burada mıymış? Bilemiyoruz Sayın ben, Müdür Memed yoklamayı alamıyoruz. Nasıl kaçmışlar? Onu bilemiyoruz. Gazete yazmıyor mu? <gülüyor> Gazete ellerini kollarını sallayarak yazıyor. Nasıl <gülüyor> ah, sen böyle şey yani? <gülüyor> Mahkum eliniz kolunu sallayarak kaçarsa dikketi çekmez mi canım? <gülüyor> e, bunlar Ergüt müdürüm, bir yolunu bulmuşlardır. <gülüyor> ne yolunu buluyorlar be? Nasıl yolunu buluyorlar bunlar bunu böyle? E, şimdi e, sahi müdürüm yani e, ben almam da mesela parayı ya gardiyan almak. <gülüyor> Tabii. Kaç burayı sen eriyorsun asker getiriyorlar polis emcesi getiriyorlar Öyle şeyler oluyor yani Allah Allah Allah Tabi canım ben kabul etmem ama biliyorsunuz rüşvet alan ikinci müdürler var Kim? Kim bu ikinci müdürler? Hem Ya niçin bu kadar çok ikinci müdür var bir kere? Evet o da saçma bu kadar çok ikinci müdür olmaz ki. Herkes birbirine emir veriyor Kıdem sallayan da yok Kimin ne yaptığı belli değil Onun en yalnız ben ikinci müdür olsam Muma çeviririm bu hafsanayı Bravo, bravo. <gülüyor> Savcı bey arada aramanı söyledi Aramayacağım, çok meraklıysak bir daha arasın, Osman bana bak, sen şimdi hemen git, hemen git, şu saksıyı dolduracak kadın, toprak al gel, bugün Mart'ın 23'ü ve eklem gereken tohumlar var bak sona, vakit geçiyor hadi hadi. Evde sizin sahibidir, sahibidir Aha. gübre dali mi? dalimle, alta güzelim, gübre soğur mu, gübre şart, gübre... Ne oluyor? Ağalıyor. Kanaryalar geldi aklıma da birden. Kanaryalar zaten kanaryanın bokunu koyuyorduk gübre diye. Kanarya boku en iyi gübredir. Bu malta eriği ağacı o kanaryanın bokundan da eriyor işte. Savcı bey de kalkıp gideceğine gelsin de, gelsin de... ...malta eriği ağacını görsün bir kere. Geleceğim dedi zaten. Yok ya. Arkadaşlar, bak... ...bu, bu firarışı pis konu... Hı. ...ayrıca... ...bizim olayı gazeteden öğrenmemiz daha da enayice. He, biz deriz ki, Heh. biz deriz ki savcıya biz deriz ki biz biliyorduk da siz üzülmeyin diye söylemedik deriz savcı <gülüyor> beye. <gülüyor> güb içine bakmak için. İnci <gülüyor> olacak ve izleriz. Haberleri izleriz, dünyalara benimiz olur. Burada inek gibi oturmuş duvarlara bakıyoruz. Dur. Niye evimiz gibi yerleşiyoruz koşa? <gülüyor> Muhabbet mi? Bugün yarın çıkacağız. Bugün yarın derken epey vakit geçti. Bugün 13 Haziran. Dünya tutuklanma gününün altıncı yıldır. <gülüyor> Kutlayacak mıyız? <gülüyor> Altı yıl oldu, akılacak işti. Galiba biz bu 24 yılı geçeceğiz. E kadermiş böyleymiş. <gülüyor> daha on sekiz yılımız var. Ben artık kendimi yaşlı hissediyorum. Çörap bir kadın yoruldum. İsterseniz koşu bir tercih alalım. Hangi parayla? Bilmiyorum, bende para kalmadı. Kardeşim ara sıra köyat yapıyordu ama onun da işleri bozulmuş. İbrahim zatensin. <gülüyor> ne demek İbrahimci? Üç yıl önce babam gelip idareye bok gibi para bıraktım, <gülüyor> o para harcandı. Para benim param demedim. Para bitti, şimdi daha delik ediyorsun. Kimse de para kalmadı İbrahim. Senden para sakladın mı Muzo. He kalmadı ben. Muzo'nun dolarları vardı. Aaa! Oğlum eylanmış! Niye? Dola her gün yükseliyor. Ne gün bozdursan yazık. Hiç bozdur bir bonlardan kapitöne kefen mi yaptıracaksın? Değil mi? O, o bizim böyle bir güvencemiz. Ee, yarıkkaş devlet yüzbaşı vardı askerde. Çay serparası verdi. Asker git paraşüt top paketi falan alsa parasını verip telefonu ona veririm. Daha yaşadı. Da Ay Aynen onun gibi birsiniz. <gülüyor> Oğlum senden para esirgemiyorsun ki o para üçümüzü. Buradan bir şekilde çıkarsak ona acayip ihtiyacımız olacak ama. Ha, bir şekilde bir an önce çıkmamız lazım. O kadar dilekçe yazdık cevap bile vermediler. Avukatlar da bezdi. Ne biçim alın yazımız varmış be? Her bir bok da alın yazı. Niye be? Mahkeme çıkışında kaçalım dedi. Moral olmadı. Nereye kaçıyoruz mahkeme çıkışında? Üçümüz birbirine kelepçeli, sen salakça o jandarmaya kelepçeli. O jandarma arkadaşın memleketine doğru mu? <gülüyor> kesin be kesin. Boş konuşmayın. Karı meselesi ne oluyor? <gülüyor> i̇mkansız diyor gardiyan. Kaç paraysa vereceğiz dedi. Eskiden buradan kadınlar tarafına geçiş varmış. Bazı olaylar olmuş. Ne olmuş? <gülüyor> Savcı duvar olmuş. Öbür tarafta düzgün karalar varmış fakat bu tarafa geçirilmesi imkansız. Ne imkansız be! Gazete okudum. Kırmızı bültenli alanları Türkiye'ye giriş yapmış. ...hapishanede sevgilisiyle koşmuş, çekmiş gitmiş... ...imkâhsızmış. Başka olama, herif kırmızı bültenden aranıyorsa zaten devletin adamıdır değil mi? <gülüyor> Ama gardiyan isterseniz size bir şişme bebek uydururum. <gülüyor> şişme bebek mi? Bebe, o da kadın gibi işte, şir yaparız. İşimiz bitince sen dırr bir kenarası olabilirsin. <gülüyor> Kişine güvenen bir daha şırh bir daha yapar. En temisi vallahi hamile kalmaz, hastal almaz. Hastalık kaptığında kapıldığında diye bir takıntı olmaz. <gülüyor> Plastik mi oluyor? Şimdi bu latekis denen bir dalga fakat neyin besiyse o latekisse öyle bir laf kadın gibi işte. Sen gördü mü hiç? Ben yaptım o. <gülüyor> ne zaman? Şevildeyken Ankara'da bir arkadaş Almanya'dan getirtmiş. Bana da bir kere yaptırttı. <gülüyor> bir kere çıktı yaptı. Evet çünkü o arkadaş çok kıskanıştı. <gülüyor> Güzel miydi? Aynen kadın gibi ya. Kaç paradır? Bilmiyorum gardiyana sormak lazım. Gardiyan alırım getiririm dedi mi? Evet. <gülüyor> Aldıralım o zaman. <gülüyor> İyi olur tabi, da hangi parayla mı? Böyle bir iş için biraz dolar bozdurabiliriz. Çok iyi şartsa. Çünkü bizim buradan ne zaman firar edeceğimiz de... daha da tam da belli de değil de. Firar şart? Nasıl bir planın var? Bir planım yok. <Gülüyor> İyi. Tünel <Gülüyor> Çetin ne var? O iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey Tünel canış ver garanti değil. Ne sır? O kadar toprak nereye zolanlanacak? Ben zolanarım arkadaş. Aylarca uğraşacağız tüneli bir sene ondan alaklanacağız. Niye alaklanırız? Ben mi ihbar ediyorum? Ya, o kadar toprak zolan almaz mısın ki? Yedinci gibi, beşinci koş gibi... ...girilemeyen bir koş değil ki. Sarp katiyen geliyor... ...şur dikince müdür geliyor. Ayrıca bu sene sıcağı tüneli... bey geniş olması lazım. <gülüyor> E aydın tabii biz şimdi kazabildiğimiz kadar kazarız, muzoyu da göz önünde bulundurarak böyle bir metro inşaatı mıyacak halimiz yok. <gülüyor> biz çıkarız, muza sığmazsa, icabında kendi bir özel tadilat yaptırır, bir tadil ile birlikte törenini bayraklı çıkış yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Atileşmeyi Tünel Müller bunlar eskimiş yöntemler. Aaa! Elimizi kolumuzu sallayarak çıkmamız lazım buradan. Geçen yılda yaş kapıcılar nasıl kaçtı? Onlar örgüt oğlum. ...bizim gibi üç arkadaş salak durumunda değiller. <gülüyor> Bunlar dışarıdan acayip yardım gördüler. Çok sağlam bir plan yapmamız lazım. Hastayız diye kendimizi hastaneye aldırıyoruz. Üçümüz aynı anda hastalanıyoruz? Olamaz mı? Ne var? Hastalığımız ne? Bilmiyorum işte. Bulalım öyle bir genel hastalık hemen olalım. <gülüyor> bir şeyden zehirlenebiliriz. Yemekten mesela derhal bir de şey lazım deriz. Sahiden mi zehirleniyoruz? Yemeğimize az bidden zehir koyarız. Ne, ne az miktar ve onun az miktarlığını kim ayarlayacak? <gülüyor> Sen az miktar az miktar geçtin mi gibir <gülüyor> gideriz. Nereden buluyorsun böyle bak yapman gel. Hapuzhanenin ortasında zehiri nereden buluyorsunuz hem bir kere? Ben bir filmde görmüştüm, herifin birinin hazi kampında günlerce bir şey yemiyor. Sigara yaptığınızları küçük küçük parçalar hali götürüyor, küçük yutuyor. Onlar gelip boş midirin yüzeyine yapışıyor, kendi kanser gibi görünüyor. Patastaneye götürüyorlar, herifin ölecek zannederlerken fık kaçıyor. <gülüyor> o filmde olur oğlum. Nerede manyak film var gider onu görür ha nerede görüyorsun sen bu manyak manyak filmleri dönemeçli yeraltı sinemalarında mı bir kere günlerce nasıl aç kalıyoruz <gülüyor> ben ölüyorum be hastaneye can hazem gider ben ama hastanede ciddi alırsın iman bakımından Tebeşir tozuyu topl sonra okulda yaparsın ateş çıkarsın <gülüyor> ya hastaneye gittik diyelim, oradan nasıl kaçacağız? Haa. Bilmiyorum. <gülüyor> Fakat hastaneden kaçmasa... ...buradan kaçmaktan kolaydır, onu biliyorum. Siz onu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şiştiniz mi? <gülüyor> şişik şişik bilmeyin bak. Hastaneye girer girmez... <gülüyor> ...hemşirelerden birine. Kafaya alıyorum, aramızda ani geri dönülemez vıcık bir aşk var. Şimdi tanışır tanışmaz kafadan evlenme teklif ediyorum. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, benimle evlenir misiniz? Sıddı yıldır, bu teklifi bekleyen hemşirenin gözü bir dönüyor, böyle oluyor, gözü. Birden bizi kocam ve arkadaşları diyerekten masallardaki pipelerinin altına alıyor... ...acil exit kapısından uçarak çıkarıyor... ...sağ köşede ambulansın direksiyonunda bizi kim bekliyor? He kim bekliyor? Ambulans, <gülüyor> biliyoruz direksiyona ambulans yani bunu ştut nasıl Hemşire evlilik teklifini kabul etmezse. <gülüyor> bozma şimdi mükemmel. <gülüyor> Bak ştut karta kadar ayarlamışım. Bu kabul etmesi başka bir hemşireye dikmedim. Birinden biri kabul eder. En hamşe hemşire kafadan kabul eder. Etti tamam öyle salak salak bakmayın bana. Şu tutkarttayız. İndiştat sentrum. <gülüyor> Bütün hemşireler evliyse... ...kader işte. Be kayyel be anında ayırırım ben o kocasından. Kes İbrahim kes. Kesmez yok bizim buradan firar etmeniz şark. Çünkü enişte dikkarı satmış, ropa yapmış. O Suman evlenmiş. Çekirdeğini yeme kenara koy. koyar. <Gülüyor> yani. Bu ağaç onlar dikişse sen bu bahkiye dikelim. Haziranda ağaç dikilir mi be? Haziranda ağaç dikilmez. Ağaç ne zaman dikilir? Ağaç Şubat ayında dikilir. Birinci Cemre düşmeden önce. Hı. Dikkat et o zaman tabiatın en azgın zamanıdır. <gülüyor> Kuşların da... ...sevişme mevsimi mi? İnsanlarda da bir azma olur zaten o sıralar. Gayet <gülüyor> tabii. Evet, Müdürüm dış dizamayan oraya da bir sarmaşık dikelim. Amerikan sarbaşı diyorlar, çok sırnaşık, hemen sarıyor dört bir ara. Ben oraya asma dikeceğim... Asmanın altına da bir çardak, ne demiş Cemalettin Nabe'din? Her sene aynı mevsim, çardak çardak gezerim. <gülüyor> o hikaye işte, o da güzel olur müdürüm. Evet, evet. Sen ne şahsiyetsiz bir adamsın böyle ha? Ben ne desem, o da güzel olur müdürüm, bu da güzel olur müdürüm. Bir kere de hayır olmaz desene lan. Ben size şey yapmamak için şey yaptım, sayılmıyorum. Öyle olmaz zaten. Ne o öyle? <gülüyor> dış nizamiye asma, çarı çardak, ortaya yağımız, pişkiye. ...orada mı bahçesi mi lan burası? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani <gülüyor> <gülüyor> işte böyle ol. Fikirini belirt. O fikir hıyarço da olsa belirt ki... ...ne kadar hıyar birisi olduğunu ortaya E Ben siz şey dediniz diye şey yaptım Sayın Budurum. <gülüyor> Yoksa dış nizamiye sarmaşık olmasının ne mahsuru var? Sonra çardak mükemmel fikir. Aa, Ayrıca bana bak. Havuz ve fıskiye hiç aklıma gelmemiş. <gülüyor> Gördün mü bak? <gülüyor> o çardakın altına bir havuz, bir de fışkiye. orada şimdi Malta eriyinle bir güzel rakı içmezsem <gülüyor> bana <gülüyor> müdür demez. Evet, çok güzel olur müdürüm. Yeni gelen savcı içkiciğimiz zaten. Ee, e, e. Bana bak. İçki için adam, adam gibi adamdır. Evet. O eski savcı ne diyor? Sigara içmek, evet. içki içmek, evet. ot gibi herif ha. Kain oldu kurtulduk yani. Evet. Vallahi çok ahlısınız saydık müdürüm. Evet. Gel gel. Saygına saydık müdürüm. Günaydın saydık müdürüm. Bu neydi? Ne oldu Osman <gülüyor> efendi? Gene filan mı var? Yok sayın müdürüm artık öyle kolay kolay filan olmaz gözümüzde ort açıyoruz vallaha. Bu çocuk koğuşunu da veren İbrahim Geyip koğuşa televizyonu almak istiyorlar. Kaç parayı sak veririz diyorlar. Alsınlar Evet sayın müdürüm alsınlar. Sayın müdürüm ben düşünüyorum ki onlar kaç paraysa bize versin... ...biz yeni bir televizyon alalım, yeni televizyonu buraya koyalım... ...buradaki siyah beyaz televizyonu onlara verelim ha? He. Heh. Peki ama yani. onlar bizim televizyonun için siyah beyaz diye sormazlar. Evet. Soranlar, "E ben de onlara burada böyle çekiyor." Evet. Gelin. <gülüyor> evet iyi düşünmüşsün. <gülüyor> Güzel bir şey. yap işte seyret. <gülüyor> Çok şüpheci oktay bir maçı vardı askerle, onun alay nöbeti oldu akşamlar acayip eğlenirdi. Komikli adamı. Yok yok şüpheci şüpheci, her şeyler şüpheleniyor. Şimdi normal olarak ben subaya subay gazasızı kapatmadan önce sorumlusuyum ya, Alay biraz da akşam nöbetçi amiri komutan kimse açarım telefonu, komutanım emriniz olursa vuhuatsız olarak gazinoyu kapatabilir miyim der. O da kapat der, emredersiniz derim kapatırım. Her gece bu hikaye. Yalnız bu okta günbaşının nöbeti oldu akşamlar şüphesi ya bu. Ben hiç bu hukukatla bu falan etmeden hafif delirgin bir sesle. Komutanım ben bu gazinoyu kapatsam mı acaba? Herkes gitti. Ben de burada... Korkmaya başladım derim bu da yeter Allah İbrahim'den oradan bir hukuk var. Hayır komutanım bu kadar sayılmaz da dış nizamiye'den iç doğru bazı iri fareler hızla geçerler. <gülüyor> Allah hop bir başı bütün alayı ayağa kaldırır iner alayın ortasına. Alt pijama üst binbaşı o farelere ölü veya deli sabah kadar istiyorum <gülüyor> canlı olarak veya ölü olarak diye askeri sabah kadar uyutmaz tamam mı? Ya fareden korkuyor? Her şeyden korkuyor şüpheci ya şüpheci dedim ya şüpheci şırnakta falan bulunmuş operasyonlara katılmış orada kapıyı yemiş gidip gidip geliyor. Vietnam samandırası olmuş anlıyor musun? Asker ne yapsın da bir yeniden yatağına kavuşmak için alayına kadar fare varsa alayına kadar gider öldürür atar öldürür atar okta binbaşı önüne okta binbaşı burada tabi mecburen beni çağırır bir kişi olarak İbrahim der adam gel bak bakalım bu fareler senin gördün o fareler mi? <gülüyor> ben şöyle bir alnıcık göz ben bakarım bu farelere yok komutanım ne alakası var nereden bulmuşlar bunlar bu fareleri <gülüyor> neden fare bu böyle cimil cimil? Adapazarı durumu der. <gülüyor> Askeri bir fırça esas var. den istiyorum der Ortay Günbaşı. İş operasyona dönüşür mesela asker alayının dışına çıkar çevreden ne kadar fare varsa yakalarlar getirip öldürüp atarlar öldürüp atarlar Sabah doğru falan gün doğarken ben asker acırım da İbrahim olarak bak buraya dikkatimi çekerim. Acırım o askere ben İbrahim olarak da son gelen fare parkta şöyle bir göz atarım. Evet komutanım şunlar de hatta şu kaytan bir en önde gidiyorsun. <gülüyor> derim de ben İbrahim olarak, bak buraya dikkatimi çekerim, o asker yatağına kavuşur. Yani benim orada piyade aromama rağmen, komutan gibi bir durumum da var. Her var sorulur. Bir gün günde hamamda... Kesin İbrahim, kesin! Geri kanda olan soğuk suyla derim, hamamda çıt yok, damamda çıt yok. Ne kesin? Dört ay askerlik yaptın, altı yıldır anlatıyorsun ben. <gülüyor> Bizim gibi iki yıl yaptırdın, ne bok yiyecektin, onu merak ediyorum. Aydın da ezberledi bir hikayelerini. Sana ayıp olmasın diye dinliyor. Ben biliyorum zaten bir başka devri hikayesini üçüncü anlatacak. Niye yes yeniden anlattırıyorsun? Her seferinde aynı mı anlatıyorsun onu kontrol et. <gülüyor> ya İbrahim, bizim şişme bebek ne zaman gitti? Bana ne be? Ayrıca sana ne? Sen de yapıcı mısın? <gülüyor> Geldi olmuş bebek. Komsanımıza ulaştı bugün koğuşumuza ulaşacak. Yapma ya geçsinler ya niye getirmiyor? Getirecek. Bir punduna getirince getirecek. Pundunu bekle. Pundu biraz gecikmiş biliyor musun? <gülüyor> Hep böyle ağırdan ağırdan alır ya o pundu. Ayağını sürüye sürüye. Küçük bir şey değil olmuyor. Hayvan büyü fakir. <gülüyor> Şişmeyemeye kimse sulanmasın. Önce ben yapışım. <gülüyor> Yok ya niye? ...porosunu ben verdim. <gülüyor> benim için fark etmez, siz ben şey yapabilirsiniz. Olurum be, benim için fark eder. Ne fark eder İbrahim ya, bu hasreti ne bu? <gülüyor> önce ben yapacağım. Olurum be sen yapacaksın, biz ondan sonra yapacağız... ...onun hiç tevki olmaz ki ondan sonra. Eee... <gülüyor> İbrahim, sen kerhaneye gittiğin zaman... ...seçtiğin kadının daha önce becerilmemiş olmasını talep ediyor musun? <gülüyor> <gülüyor> aynı durum değil ki. Aynı durum değil ki, bu. hiç aynı durum değil. Gelim şömemek daha hiç yapılmamış. Bence fabrikasında bir kere mı? <gülüyor> kontrol için. Hani nasıl fabrikasında arabayı bilip şöyle bir dolaşıyorlar, ses yapıyorlar? E buna da ustabaşı falan bilip bir kontrol etmiş. <gülüyor> Şimdi tabii o ustabaşının hayvanları. <gülüyor> Da önce Muzo yapacak diye bir kural yok. Senin için de bir sebep yok. Tamam, ben su türü alırız, kibrit çekeriz. Ne çekilecekse çekeriz arkadaş. <gülüyor> Hayır, önce ben yapacağım. Muzo o şişme übek gelirken ben onu delerim, yaptırtmam. Allah <gülüyor> yapmış İbrahim. He, evet. dur. Merhaba arkadaşlar. Merhaba İbrahim, merhaba. <gülüyor> Muzaffer. E, evet, Muzaffer, Muzaffer. İbrahim, merhaba. Aydın. Ay İbrahim. <Gülüyor> İbrahim Oğlan sakata mı geliyor? <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> size çok güzel bir haberim var. <gülüyor> Serbestsiniz, toparlanın, gidiyorsunuz. <gülüyor> nereye gidiyorsunuz? Nereye isterseniz, suçsuz olduğunuz anlaşıldı. <gülüyor> Demezler. <gülüyor> Keşke açıyorlar. Arkadan vurup kaçıyorlar diyecekler. Hayır arkadaşlar. Yok, Yok, i̇yiyiz çok iyiyiz. Hangi'ye yerleşiyoruz müdür bey? Semin Kayalık çok memnunuz. olsun. Yahu yazı neyin geldi? <gülüyor> Suçsuzsunuz. <gülüyor> suçsuz olduğunuzdan anlaşıldı. Serbetsiz. Nereden anlaşıldı suçsuz oldunuz? <gülüyor> eee... Marketten parayı gasp eden, taksiyi gasp eden, sonra kahve, molotov kokteyli atan üç kişi var ya. O üç kişi İstanbul'da bir kuyumdu dükkanını soyarken yakalandılar. Suçlarını itiraf ettiler, kabul ettiler. Böylece sizin suçsuz olduğunuz anlaşıldı. Hasan Efendi, sen arkadaşların idareyle olan ilişkilerini kes kes. Ha, bu arada ben de sizi adama bekliyorum. Bir kahve ikram edeyim. <gülüyor> Geçmiş olsun. <gülüyor> Geçmiş olsun. <gülüyor> Geçmiş olsun. <gülüyor> Durun bir dakika bana bir şey olmaz. Nasıl <gülüyor> ver ver biz sahiden çıkıyor muyuz? Tabi hadi çabuk toparlanın müdür bey gayfiye bekliyor. Artık giderken o yatağa yorganı televizyonu falan bırakırsınız ha? Ne demiş Cemalettin Naberit? Ne bokayalar piyaz olmayan soğan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha, ha. He o hikâhı işte yalbaşı başına yatıyormuşsunuz burada. <gülüyor> Bendesli bir adam sanıyor. <gülüyor> bir adam olmadığımıza anlaşıldı ya. Osman efendi, bizim şişme höbet mi olacak? <gülüyor> Sen artık onu bana hediye etmiş ol, ben onu şişirip biraz yere parayla yaptırır, yorumu bulurum he? Olur mu be, o zaman şişme pez hemen Osman derler <gülüyor> Neydi, kırın, Ne Neye de, dikirin dedi, parayı versinler ne derlerse desinler. Ben artık haysiye takılmıyorum, maddiye takılıyorum. <gülüyor> Hayır. En doğrusu müdürüm! <Gülüyor> Eyvallah Terkif! Güvenme <Gülüyor> Terkif! <Gülüyor> Sol! <Gülüyor> Ey ee, arkadaşlar! Hadi bakalım! Geçmiş olsun! Sakın bir daha böyle şeyler yapmayın! <Gülüyor> Biz bir şey yapmadık ki! Öyle canım işte, <gülüyor> mahkum yolcu derken ağız alışkanlığı söylüyorum. İş yapmamakla kalmadık, altı yıl üçe yapışacaktık. E oluyor bazen, böyle yanlışlıklar. Yanlışlık <gülüyor> gelince altı yıl, üçe. Devletten altı yıl üçe alacak mıyız? Üçümüzün toplam alacağı on sekiz yıl, dokuz ay. Müdür Bey, ben şimdiki seveni inan Asuman'ı öldürsem devletten ödeşir miyiz? <gülüyor> Hayır. Tamam peki asım an kalsın, sıçığım azıra. Yalnız <gülüyor> enişte yoldun sen mi? Olur mu İbrahim o ayrı bir suç olur. Ne de ben altı yıl üç ay yatmış ya Ne yani içeride her haybeye yatan dışarı çıkıp cinayet işlerse... ...bunun sonu ne olur İbrahim? <gülüyor> tamam da Müdür Bey o zaman içeride niye bu kadar çok haybeye yatan var bunun sonu ne olacak? Müdür Bey şimdi biz altı yıl üç ay haybeye yattığımız için... ...devletten bir tazminat alabilirdik. Hayır hayır. hayır. Ha, olur mu be? O zaman ben ne anladım bu yatışta anlı? Adalet dediğiniz de o kadar adil bir şey değil demek ki. Evet ama ama ne demiş Kemalettin Nadedip? <gülüyor> Patıma mani lazım, kanuna geçmez Nazım. Şu gayrı faal sazım nasıl çalmaz Şinanay. <gülüyor> Ha, ha, ya. O hikaye işte! Yaaa! Müdür bey! Haa! Bu Cemalettin nabedi? Hah! Kim? Bilmiyorum. Yolculuk ne tarafa? Hemen Ankara'yı gidip bir rakı içeceğiz. Ya, buradan geçer zaten Ankara otobüslerin sırası. İlk otobüse binmemiz lazım. İbrahim'in acelesi var. Enişteyi öldürecek. Cinayet dönünce bir rakı içeriz ama değil mi İbrahim? Ben Ankara'ya, Ankara'ya gelmem arkadaşlar. Ankara'ya geldi mi? Bu <gülüyor> muzu, adamın başına bela açıyor. Aaa! Kim kimin başına bela açıyor acaba? Tabii ben Burdur'dan doğrudan Siyirt'e gitsem... ...sana Ankara'ya uğramasam altı yıl içe yapış yatar mı? Her bokseri yüzünden uğramızu. Ben Ankara'ya, Ankara'ya gelmem arkadaşlar. Ankara'ya Ankara'ya, gidemezsin zaten İbrahim. Çünkü seni uzun bir tren yolculuğu bekliyor. Siyirt'e, birliğine katılman gerekiyor nasıl ya hemen mi maalesef hemen ekip bekliyor jandarma asiktir <gülüyor> kurdurdan siirti 6 yıl 3 ayda giden ilk keriz ben oluyorum herhalde <gülüyor>